sevgili seyirciler öteki gündeme başlıyoruz. Bu gece ölüm, kabir cennet ve cehennem kavramlarını konuşacağız. Kur'an ve İslam alimleri bize bu konularda neler söylüyor öğrenmeye çalışacağız. Ölüm anında ölüm melekleri nasıl gözüküyor? Ölümden sonrasında ne var? Cennet ve cehennem tabii her zaman en merak ettiğimiz konuların başında e, Profesör Doktor Emin Işık bu gizemli konuları bize anlatacak ayetlerle hadislerle Tabii ki sizin sorularınızı da bekliyoruz. Ötekigündemethabertürk.com mail adresimiz. Hashtagimizde Twitter üzerinden bize tweet atarak sorularınızı yine gönderebilirsiniz. Öteki gündem yazarak bekliyoruz dediğim gibi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun. Ee, bu ay artık tamamlıyoruz. Ee, hakikaten üst üste ölümler yaşadık. Tabii her zaman hepimizin hayatında, çevremizde değer verdiğimiz, sevdiklerimiz... E, aramızdan ayrılıyorlar. Ama bu ay böyle apayrı hani bir e, ülke olarak hepimizin e, tanıdığı, bildiği simalar da arka arkaya gitti. E, ve tabii hep sorguluyoruz. Yani ölümden sonra ne var acaba diye. Başımıza ne gelecek diye. E, bilinmezlik biraz da tabii korkutuyor. Hmm. Her canlı ölümü tadacaktır o muhakkak ama biraz tabii bu gece sizden e, fazlasını duymak istiyoruz, öğrenmek istiyoruz. E, şöyle başlayalım mı? Ölüm anında ne oluyor diye? Hani son nefes veriliyor ve o saniye itibariyle ne oluyor? Bir insan nasıl yaşadıysa o bütün hayatı boyunca yaşadıkları bir şekle giriyor. Hazreti Mevlana diyor ki ölüm insanın karşısına konmuş bir aynadır. Ömür boyu yaptıkları... Orada onu görerek ölür diyor. Ömür boyu yaptıkları, o yaptıkları zaman bunun bir şekle ediyor. girer. Yani mesela adam canavar gibi yaşamışsa, bir canavar sureti şeklinde kendi yaptıkları şekle girip o aynada kendisine gösteriliyor. Sen işte buysun diyor. Eğer iyilik yapmışsa, güzel yaşamışsa, herkese faydalı olmuşsa, o yaptıkları güzellikler yine aynı aynaya konup. Kendisine ölümden korkmaya gerek yok diyor Hazreti Mevlam'a. Çünkü o karşında gördüğün ayna kendin diyor. Kendin hayatın boyunca yaşadıklarındır diyor. Onun için eğer iyi yaşamışsan... ...zaten Allah'a inanıyoruz. Allah'ı seviyoruz. Peygamberini seviyoruz. E tanıdık bir yere gidiyorsun demektir. Yani mesela bir adamın desen ki... ...bir yazlık evi olsa... ...bir de kışlık evi olsa mesela amcanız... ...yahut dedeniz, yahut işte çok sevdiğiniz bir ağabeyiniz... ...sizi bir müddet yazlık evinde misafir etse... ...sonra kışlık evine çağırsa... yahu yeter artık, haydi havalar soğudu... ...gelin biraz da burada muhabbet edelim, burada beraber olalım falan dese... ...siz bu ev taşınmaktan yahut da yer değiştirmekten dolayı korkar mısınız? Tanıdık bir yerden tanıdık bir yere gidiyorsunuz. İşte ama yaşayanlar için... Öbürü evde o kadar tanıdık değil. İşte Dolayısıyla obur, da öğrenmeye öbür çalışıyoruz. Öbürü tanıdık değil ama sahibi tanıdık. Sahibi tanıdık. Sahibi tanıdık. O zaman sahibi nasılsa diyorsun. Evi görmedik ama gideceğimiz yeri de bilmiyoruz ama ev sahibini tanıyoruz. O büyüktür. O ikramı sever. Rahmeti bol, nimeti bol. Herhalde bizi çöplükte yatırmazsın. Diye. Peki şimdi ama e, evet. yani elbette çöplükte yatırmaz da cennet var, cehennem var. Evet. Şimdi ölüm anına ilişkin olarak hani herkes bir anlamda bir ayna ile karşı karşıya kalacak. Hani iyilik evet. yapacak, iyiliklerle dolu bir hayatsa hı hı. onun karşılığı da. Peki ölüm anında mesela bir halk arasında inanıştır. Bu ne kadar doğruyu yansıtır onu bilmiyorum ama e, ya kötü bir insansa özellikle ve evet. bir can veremedi derler ya. Evet. öyle bir şey var mı gerçekten Var tabii. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil varid diyor bir yerde. Ve nahnu akrabu ileyhi diyor. Vaka suresinde de biz ona şah damarından daha yakınız diyor. Kaf suresinde, Vaka suresinde de buyuruyor ki Cenab-ı Hak ve nahnu akrabu ileyhi diyor. Biz ona sizden daha yakınız o anda diyor. Yani başında biriken işte kardeşi, bacısı, hanımı neyse, eşi, eş şeyleri evlatları, torunları kimler varsa yakınları. O yak başında duran yakınlarından biz daha yakınız diyor. Zena Biz. Biz ona sizden daha yakınız diyor. Siz dediği etrafındakilerden daha yakınız diyor. Yani Çünkü, o zaman hani daha yakın olması onun hani içine elbette. E ...kötülük mü, iyilik mi daha fazla ona hakim de bilecek elbette de... ...hani o can verme olayında bunun nasıl bir yaşam sürdüğüyle de ilintili mi? Tabi tabi tabi Hakkım şunu söyleyeyim. Eğer can yakmışsa canı yanarak ölür. Onu da söyleyeyim. Çok can yakmışsa, hak yemişse, başkalarına kötülük yapmışsa... ...o öyle hemen çık diye ya, yağdan kıl çeker gibi ölmez tabii. Biraz canı yanar tabii. Yani... Ölüm yaptıklarımızın şeyi birikimidir yani bütünüdür. Bir hmm. Şey yani öyle ha diyor ki Hazretim Mevlana'dan bahsediyorum yine diyor ki hangi diyor hmm. meyve diyor oldu da dalında durdu diyor yere düşmedi diyor sen sen toprakta niye korkuyorsun diyor toprak zaten bizim kendi şu bedenimizin e, ham maddesidir toprak. Toprakta ne varsa biz onlardan meydana geldik. Yani sadece Adem aleyhisselam'dan topraktan yaratılmadı ki. Bütün yediklerimiz, vücudumuzda olan bütün mineraller, karbonlardan, karbondioksitten, işte oksijenden ne varsa hepsi toprakta ve bu dünyada mevcut olan şeylerdir. Vücudumuz onlardan meydana geliyor. Yani... Halk zannediyor ki Adem aleyhisselam topraktan yaratıldı. Kendisi başka bir şeyden yaratıldı zannediyor. O öyle bir şey yok. Hepimiz bütün vücudumuzdaki bütün mineraller, bütün kalsiyumdan, suyumda, kemikten tut, bütün kan maddesine varınca hepsi... Topraktan elde ettiğimiz gıdalardan meydana geliyor. Yani yine özüne kavuşacaksın toprağa yediğinde, toprağa Tabii, de, tabii toprak topraktan gelen toprağa gider, hmm. Ama Allah'tan işte gelen Allah'a gider. Allah'tan Çünkü... gelen Allah'a gider. Peki hocam şimdi bize o yolculuğu biraz anlatır mısınız? Hayır, Ölüm geldi. Yani Ve e, o anda hani ruh hemen bedenden çıkıyor mu? İşte meleklerin <gülüyor> geldiği söyleniyor. Melekler mi geliyor? ya da işte Azrail'in geldiği de söyleniyor. Böyle bir hani tasvir olarak mı düşünmemiz gerekiyor yoksa gerçekten can almak üzere görevlendirilmiş bir melek olarak hep de biliyorsunuz kara kara böyle bir tasvir vardır. Bize o anı, o görüntüyü lütfen anlatın. Vallahi o görüntüyü tam olarak anlamak, anlatabilmek için o görüntüyü yaşamış, yaşamış olmak lazım. lazım. Ama en biz, azından ha, biz ne rivayetlerden anlatacağız. Yani işte ayetlerden, hadislerden demin söyledim. Ayetlerden bir tane söyle. Yalnız şunu biliyoruz. Temel ilke olarak insandaki ruh Allah'ın işidir ve Allah'ın nefesidir. Ve nefaḫnâ fîhû min diyor. Biz ona ruhumuzdan üfledik diyor. Adem'i yaratırken de işte Adem'e ruh üflendi diyor. Üfleyen kim? Allah. Peki bu can dediğimiz şey nedir? Allah'ın nefesi eğer üflenen bir şeyse ama bizzat Allah'ın bizati nefesi mi yoksa dolaylı yoldan şey hay isminin tecellisi midir? Yani can veren ismin bir bir tecellisi midir? Mesela şimdi güneş güneş ışığıyla işte müstebeyveleri öldürüyor, dünyamızı ısıtıyor, denizleri buharlaştırıyor. Ama bu güneş çok uzaklarda bir yerde ama ışınlarıyla, ışıklarıyla, ışınlarıyla, ısısıyla bir şeyler yapıyor. Şimdi Allah üfledi derken bizatihi zatından mı yoksa efalinden sıfatlarından bir şey midir? O muhakkak ki hay ismi şerifinin diyor bir tecellisidir. Ruh dediğimiz şey. Can dediğimiz şey daha doğrusu. Yani bu insanda böyle bir can. E, diyoruz ki topraktan gelen toprağa gidiyor beden dediğimiz şey odur. Ondan sonra ruh kalıyor. Şimdi Jean-Jacques Rousseau'nun bir sözü var. Sanki bu dünyada bedeni eden, idare eden başka bir şey midir? Mesela uykuya daldığımız zaman mekan duygusundan da, zaman duygusundan da kopuyoruz. Bir nevi ölüm. Ne geçen zaman? Ya Yarım ölüm, yarım ölüm. Tam bir yarım ölümdür. Yani uyku dediğimiz nedir? Ölünün, ölümün kardeşi diyor zaten. Küçük kardeş. Hı hı. Ha, şimdi bu... Bu dünyadaki şu anda bile bu bedeni idare eden, bu dili oluşturan aklı çalıştıran... işte ...bütün vücudumuzdaki organlarımızı faaliyete getiren bütün bu vücuttaki aktivitelerin hepsi... ...ruhun verdiği emirlerle oluyor. Peki sanki, o işte ruh nereye gidiyor? O önemli. Işte şimdi... Ya da işte ruhun işte gideceği yola evvela onunla Evvela şu birlikte... ruhun bizim bedenimiz üzerindeki şeyini anlatayım. Ha. Şimdi... Elinizde sizin şey var mesela, bilgisayar var. Evet. Şimdi buna dokunmakla da hareket ettiriyorsunuz. Uzaktan kumanda ederek de hareket ettiriyorsunuz. Şimdi sanki ruhun elinde bir kumanda var. Beyinde bir bilgisayar. düşün, Zaten bilgisayara benziyor. İşte elektronik beyin diyoruz zaten bilgisayarlara. Hı hı. O ruh oralara kumanda ediyor. Uzaktan kumanda ama dokunmadan. Ruh bütün her tarafımızı sarmış... Beynimize kumanda ediyor. O kumandayla elimiz oynuyor, dilimiz söylüyor, kafamız çalışıyor, hafızamız bilmem hatırlamaya başlıyor falan. Hafıza noktasına bakıyor, görme noktasını açık tutuyor. Öyle beynimizi yani bir daktilo gibi hı hı. yahut bir piyano gibi bu beynimizi çalan, hareket ettiren ruhun kendi oradaki şeyleri, faaliyetleridir. Yani canlıyken de bizi ruh idare ediyor. Evet. O bir tarafa geç. Peki ruh nedir? Bu nereye gidiyor? Öldük. Ruh nereye gidecek? Aleme i ervaha gider diyor. Alem-i ervah diye bir kelime yok. Yani ervah kelimesini biz uydurmuşuz. Ruhlar alemine diyoruz. Ruhlar, lar takısı yok. Kur'an-ı Kerim'de hep ruh diye bahsediyor. Sanki ruh bir tane. Yani güneş bir tane... Onun ışınları armut ağacını, üzüm ağacını, işte bilmem incir ağacını, zeytini, bilmem bütün şeyleri. Aynı güneşin ışınları yani bütün canlıları sanki tek bir merkez idare ediyor. Yani ayrı ayrı gibi ruhlar taşıyoruz. Mesela şimdi diyelim ki karpuzun içinde de su var. Kavunda da kabakın içinde de su var. Ama formülünü yazarken o diye yazıyoruz. Yani bizdeki bize ait olan can aslında tek can vardır. Kur'an'daki ervah kelimesi yok Kur'an'da. Biz onu uydurmuşuz ruhlar. Sanki herkesin o ruh dediğimiz şey farklı farklıymış da. Onlar bütün bir tek ruh gibi görünüyor. Tasavvuf el öyle o zaman ne oluyor? Peki <gülüyor> ruhu cesedil kevneyn diyor zaten. O iki cihan cesedinin hem bu dünyanın hem ahiretin, cennetin, cehennemin hepsinin bir ruhu varsa o Allah'tır işte. O ruhların ruhudur Allah. Ruh-i cesedil kevne Allah'tan bahsederken. İşte o hay ismi şerifiyle bize hayat veriyor ve tek olarak zaten başka türlü haberdar olmaz. وَمَا تَسْبُتُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Yap, daldan bir yaprak düşmez ki Allah onu bilmesin diyor. E şimdi ruh anlıyor, ruh taşıyor bizim bedenimizi. Hı. Ama bütün kainatta olup bitenleri de yine Allah ruhların ruhu gibi düşündüğümüz zaman o ama, bizden önce biliyor. Ama tabii şöyle de bir şey var yani e, ruhlar değil de tek bir ruh olarak bahsediliyorsa ve hani siz de az önce o örneğinden verdiğiniz gibi... E, fakat hani bu insanın iyisi var kötüsü var evet. hani o zaman kötü ruh ve iyi ruh olarak tabii da düşünüyoruz gerekiyor herhalde şimdi aynı armut ağacında da kurt yemiş kötü armutlar da var gayet Hı. güzel mükemmel muhteşem armutlar da var yani İllaki. aynı ağaçta Hı. şimdi bu ağacın suçu mudur yoksa az güneş gördüğü için midir oradaki haşerat dediğimiz böcekler mi bu şeyleri bozuyor haşerat bir cinler var etrafımızda kötü insanlar var kötülükler var onlar bozuyor. Yani ağaçta bir şey yok. Ağaçta Hı. kusur yok. Peki hocam şimdi yine biz dönelim e, ölüm mevzumuza. Tabii ruhu şimdi anladık. Peki o ruh bedeni terk ediyor herhalde yani ölümle birlikte. Öyle olduğuna inanılıyor <gülüyor> evet. herhalde. E, o terkle birlikte ne ne başımıza geliyor? Ne oluyor? Yani ruhun yolculuğu evet. artık cennete mi gidiyor, cehenneme mi gidiyor ya da nereye gidiyorsa. Şey şey şey. Jean-Jacques Rousseau'dan bahsettik. Diyor ki bütün insanlarda her gün ölenleri gördüğümüz halde sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi bir duygu var diyor. Aklımız bunu öleceğimizi biliyor kesin olarak. İstisnası da yok. Ama ruhumuz sanki biz ölmeyecekmişiz gibi geliyor. Evet. Vicdanımız yahut kalbimiz yahut inançeyimiz ina, kanaatımız içsel kanaatımız sanki biz ölmeyecek. İşte diyor bu ruhtur. Ve diyor bu bütün insanlarda aynı olduğuna göre... ...bu benim şahsi bir aldanmam değildir diyor. Kendi kendimi avutmam veya aldanmam değildir diyor. Madem ki bütün insanlarda vardır... ...madem ki ruh ölmeyeceğine inanıyor... ...öylesi ölmeyecektir diyor. Ha, ruhun ölümsüz olduğuna o kendisi böyle şey... ...o zaten Kur'an ve da din kitapları... Ruhun zaten ölümsüz olduğunu söylüyor. Allah'ın nefesi, Allah'a ait olan bir şey, ölümlü olabilir mi? Zaten şey var. Ee, Blondel, Blondel var. Onun Aksiyon diye bir kitabı var. Fransız defteri. Benim hocamın hocası, Nurettin Topçu'nun hocası oluyorum. Onun kitabının sonu şöyle bitiyor. Madem ki var oldum. Ebedi olmaya mahkum oldum diyor. Artık hmm. istesem de yok olamam diyor. Madem ama tabii üzüntü bu dünyadaki olmak... yaşamın sona ermesi. İnsanların artık hani birini kaybettiğimiz zaman niye üzülüyoruz, niye ağlıyoruz? Tamam gitti ve artık bu ha, dünyanın ölü, nimetlerinden ölümün... yararlanamıyor ayrı tabii, ama bir daha lazım. göremeyeceğiz diye. Tabii, tabii, buluşma... tabii, tabii muhakkak ölümün olabilir. acısını yaşayanlar çeker. Ölen değil. Ölen değil tabii. Yani biz hasretle sevdiğimiz birini kaybet yani sevdiğimiz bir eşyamızı kaybetsek onda da üzülüyoruz yani. O başka bir şey. Ölünün arkasından üzülünmez ya, yani işte biz de babamızı kaybettik yakınlarımızdan. Çok sevdiklerimizi kaybettik. Üzülüyorsun ama diyorsun ki bu bir kader. Başka çaresi yok. Biz de öleceğiz diyorsun. Biz de öleceğiz derken teselli buluyoruz ama ruh ölmeyeceğine inanıyor. Peki, Peki o... sonra ne oluyor diyeceksin. Tamam. Ha. Sonra ne oluyor hocam? Ha. Uzunca bir müddet bu dünyada yaptıklarını hatırlıyor. Hatırlıyor. Hatırlıyor. Ama yavaş yavaş hatırlıyor. Mesela şimdi siz ilkokuldaki hayatınızı hatırlamıyor musunuz? Hatırlıyorum. Nasıl ama çok flü. flu. Tabii. Flu tabi. Flu. Gittikçe de fluleşecektik o şimdi. Tabi yani yaşlandıkça o çok uzaklarda kalıyor. Ama yine de az çok o sıraları o arkadaşları flu olarak da hatırlıyor. Ve aynı şey ruh için. Şu anda yaşıyoruz zaten. Yani eski yaptıklarımızı nasıl hatırlıyorsak, bunu nasıl ruh yine hatırlıyorsa... ...öldükten sonra da uzunca bir sünnet diyor, dünyada yaptıklarını hatırlayacak. Ama gittikçe kopacak işte. 52 gün falan diyorlar. 52, 52 gün. 52 gün. 52'sini yaparlar ya evet. işte. Yok bilmem burun kemiği kopmuş, işte Hı. bilmem ayrılmış falan. Onları hepsi biraz işte ritüellere şey olsun diye e, bir sembolik anlatım. Ama en az e, bir, bir uzunca bir süre bu dünyada yaptıklarını hatırlıyor. Ama önemli günleri daha çok hatırlıyor. Çok büyük bir kötülük yaptıysa, vicdan azabıyla gittiyse onu bir türlü unutmak daha zor oluyor. Yahu çok büyük bir başarı yaşamışsa... Onu da unutmak zor oluyor. Yani o zaman e, ölümle birlikte aslında ruhun bu dünyaya ilişkin hem hatırası öyle hemen solmuyor. Evet. Hem de irtibatı da o halde... Bir müddet devam ediyor. Kopmuyor hemen. Bir müddet devam ediyor. Eğer, o zaman hasret de çekiyor Hayır hasret çekmiyor. Çekmiyor mu? Ama çekmiyor. hatırlıyorsa çekiyor olması gerekmez hatırlıyorsa mi? Hatırlıyorsa biraz çekmiyor. Eğer çok seviyorsa evlatlarını falan... İşte derler ki perşembe geceleri, cuma geceleri yani perşembeyi cumaya bağlayan gece izinli olarak hapishane gibi. Hani hapishanelerde de şey veriyorlar ya, hmm. iyi halli mahkumlara hadi çarşı ziyareti yahut ev ziyareti haftada hafta ziyareti veriyorlar. Onun gibi diyor gelir, görür, bakar, halini ahvalini sorar. Mesela ben hocalarıma Yasin okurum umumiyetle, Fatih okurum, dua ederim. Bir arkadaşım bana geldi dedi ki akşam ben dedi Ahmet Davudoğlu hocayı dedim Dışişleri bu Ahmet Davudoğlu yani dedi ben vefat etti Allah rahmet eylesin Şumnulu da orada okul müdürüken 1950 göçmenlerinden İstanbul'a gelmişti bize hocalık yaptı hocamı gördüm dedi. Emine selam söyle bütün hocalarını okuyor. Beni unutuyor. Niye bana okumuyor demiş falan. Mesela vefatından 5-6 sene sonra bu. Gördüğüm dediği rüyasında mı görmüş? Arkadaşım rüyasında görmüş ha, rüyasında hocayı. Görmüş. Arkadaşım vasıtasıyla bana selam gönderiyor. Emine söyle diyor. Bütün hocalarını okuyor. Niye bana okumuyor diyor. Hakikaten yani, okumuyor muydunuz? Ben musun? hakikaten okumuyordum. Evet. Unutuyordum. Yani çok sevdiğim bir insan oldu o halde. Hocalarımı sayarken Ondan sonra onu da zikretmeye başladım. Peki şöyle bir çıkarımda bulunabilir miyiz? Evet. O halde e, vefat etmiş kişiler bu dünyada kalan, geride kalan sevdiklerini ya da belki Hı -hı. sevmediklerini bilmiyorum. Görebiliyorlar ne yaptıkları ne ettikleri hakkında fikir sahibiler. Seyredermiş zaten. Seyredermiş. Seyredermiş. Ruh yukarıdan kendi cenazesini seyredermiş. İşte nasıl yıkanıyor, nereye koyuyorlar, nasıl kefenliyorlar, nasıl mezara koyuyorlar. Sanki o bir başkasıymış gibi o manzarayı olduğu gibi beraber seyredermiş. Nasıl seyrediyor tabi onları bilmiyoruz. Yani bu gördüğümüz bu gözle değil herhalde. Evet. Peki hocam bize bir izleyicimiz bir Hı. hanımefendi daha önce de bize bir ulaşmıştı ve böyle bir mevzu geçtiği takdirde böyle bir konu yaptığımız takdirde çok merak ettiği bir konu vardı. Allah Hı. rahmet eylesin. ...çok küçük yaşta e, evladını kaybetmiş hı hı. ve onun e, ahiretteki durumunu çok merak ediyordu. Ne halledir, nicedir? Hani belki bilmiyorum insan gözünde ne canlandırıyor. Hele ki evlat söz konusuysa muhakkak hani Allah sabrını versin çok zordur. Şimdi, ne bileyim hani kim onunla ilgilenecek belki diye mi düşünüyor? Göz kulak olan var mı diye mi düşünüyor? Mesnevi Oradan de, anneyi babayı seyrediyor de, mu acaba diye. bir hikaye var Mesnevi'de. Hazreti Mevlana anlatıyor böyle senaryo gibi çok canlı çok güzel bir sahne var. Bir kadın varmış anne olarak küçük çocukları çok severmiş. Ama hep çocukları iki yaşına gelince konuşmaya başlayıp öyle hani dillendi derler ya. Dillenince vefat ediyor. Bir daha bir daha böyle 15-20 tane çocuk yapmış. Hazreti Mevlana 20 tane. Diyor. ...hep böyle iki yaşına gelince çocuklar ölüyor. Ve sonra tabii kadın yaşlanır, Elli yaşına geliyor. Bir duasında diyor ki... ...ya Rabbi... ...beni hem bu kadar çocuk sevgisini ihsan eyledin... ...hem de benim çocuklarımı benden aldın. Bu ne hikmettir, bu ne şeydir diyor. Kadın o gece rüyasında kendisini ölmüş görüyor. Duadan sonra... ...ve cennete taşıyorlar. Bakıyorlar ki oradaki... ...şeyler, hemşireler... ...cennetteki huri kızları... ...yahut hemşire... Görevli diye. ...o çocukları, 20 tane çocuk... ...civül civül böyle... ...cennet gibi bir bahçede, çimenlikler... ...üzerinde oynuyor. Orada diyorlar ki sen çocukları... ...küçük çocukları çok sevdiğin için... ...Allah bunları... ...küçük yaşta sana aldı... ...ve hep böyle kalsınlar diye... Cennette seni bekliyor, sen annelerini bekliyor, burada onları sevesin diye. Hmm. Böyle yaptı diyor. Kadın uyandığı zaman hmm. Allah'ı ferahlıyor, hmm. Allah'a şükrediyor. Şimdi Peki, yani Allah zerre miktarı bir şeyi de unutmaz diyor. Kaybetmez, zayi etmez diyor. Şimdi öyle bir Allah var ki etrafında da vel ard. Göklerin ve yerlerde Allah'ın orduları var diyor. Burada unutmayalım göklerde ve yerlerde Allah'ın orduları vardır diye. Şimdi bu izleyicimiz de bize şunu sormuştu hani cennette beni görüyor mudur? Orada işte uykuda beni bekliyor mudur diye. Onun sorusuna da bir cevap olmuş olur. Gerçi reklamlardan sonra devam edeceğiz. Birazdan Profesör Emin Işık'la buradayız. Profesör Doktor Emin Işık'la konuşuyoruz. Cennet, cehennem, ahiret, e, ölüm ve sonrası başımıza ne geliyor? İşte son dönemde... Çevremizde de ölümler oldu ama onun dışında çokça haber bültenlerinde hep artık böyle bildiğimiz, sanıdığımız Ocak ayı üst üste geldi ölümler. Ve tabii bir kez daha sorgulamaya başlıyoruz. Bundan sonra bu hayattan sonra ne olacak diye, ne başımıza gelecek diye. Ee, Profesör Emin Işık Marmara Üniversitesi'nden epey oldu emekli olalı. E, Kur'an ve tefsir ana bilim dalında. Ve e, hocamız e, uzunca bir zamandır mesnevi üzerine sohbetler e, gerçekleştiriyor e, tasavvuf konusunda. Hep soru cevap böyle değil mi konferanslarınız var hocam, sohbetleriniz var, kitaplarınız var. Onlardan da bahsedeceğiz. E, en son şurada kalmıştık bizim bir izleyicimiz e, bize daha önce de ulaşmıştı ve o hep merak ediyor. Bir yaşında bebeğini e, kaybetmiş ve acaba beni görüyor mudur, annesini görüyor mudur? işte. Ee, ...beni bekliyor mudur cennette diye sormuştu. Bir izleyicimiz de şöyle bir katkı yapmış... ...eğer bulabilirsem... ...diyor ki... E, ...zaten diyor e, küçük olduğu için... ...annesinin kalbi rahat olsun... ...Yusuf İlker Hı -hı. tweet atmış... ...annesinin kalbi rahat olsun... ...Hazreti İbrahim'in evlatlarındandır... ...bulu çağına gelmeden ölen çocuklar... ...Hazreti İbrahim ile birlikte cennettedir diyor. O kesin mi bütün çocukların cennete gittiği... ...bulu çağından önce hangi, vefat edenleri... ...hangi yaşta ölürse... O yaşta şey oluyor çocuklar. Büluk çağından önce gerçekten çocuk oluyor. Şimdi o anne çocuğunu seviyor. O orada ebediyen sevsin diye cennette o annesini bekliyor. Annesini bekliyor. Ha, korkmasın O aynı yaşta gidip orada kucaklayacak onu. İşte onun için Hazreti Mevlana zaten diyor ki hep böyle küçük yaşta ölmüş çocukları. O melekler ona diyorlar ki. Sen küçük çocukları çok sevdiğin için hı hı. Allah sana onları ebediyen sevgine şey olması için senin kucağına vermesi için onları hep diyor bu yaşta aldı ama onlar seni bekliyorlar. Allah onları sana sakladı diyor. Hocam yalnız tabi e, özellikle çocuk kaybetmek hani bu dünyada hı. çok büyük bir sınav biz ölümle sor, yani bir sınavdan mı geçiyoruz acaba? Sınavlıyor muyuz? Hep sınanıyoruz. Yablu vakum, amela diyor. Tabaarak eli bisedi Mülk, ve O Ola kül şeyin Kadir, eli Kül Mülk, ve O Ola kül şeyin Kadir, eli Kül Mülk, ve O Ola kül şeyin Kadir, eli Kül yani bilin ki bundan sonra bir hayat var. Ona göre hazırlanın diye. Sizi sınava çekiyor. Şimdi biz bu dünyada şey düşünüyoruz. Tabi zaman dediğimiz şey mekanın dördüncü boyutudur. Zaman burada var. Orada öldükten sonra zaman yok. Hangi yaşta ölürse onun için diyor Burada izleyicimiz onu sordu. Ha. Şükrü Kaptan insanlar öldüğünde öbür tarafta kaç yaşında uyanacaklar? Uyanacaklarsa ha. o yaşta... Ölmeyenler nasıl o yaşa gelecek? Muhtemelen... Hı hı. Hani 32 mi derler? Hani herkes 33 mü derler? O yaşta... Kadınlar o 18... 18... Erke erkekler 33 yaşında. Yani şöyle söyleyeyim... E, kadınlar Hazreti Meryem'in... İsa'yı doğurduğu yaşta... Hı. Erkeklerde Hazreti İsa'ya peygamberlik verildiği yaşta. 33 yaşında. O şey zaten... Meryem ve Hazreti İsa bu konularda, yani zaten ruhullardır adı. Yani ruhsal konularda insanlara örnek olsunlar, örnek teşkil etsinler diyor. Ve cealnehe vebnehe ayeten lil alemin diyor. Biz onları alemlere bayrak yaptık, alem yaptık. Yani ayet nedir? Ayet kendisinden istifade edilen, örnek alınan bir nevi alamet manasınadır esas ayet. işaret, alamet manasına. Hı. O bakımdan o şey var. Zaten ayette kesindir. اِنَّا اَنْشَأْنَا هُنَّ اِنْشَاءً فَجَعَلْنَا هُنَّ اَبْكَارًا اُرُبًا وَا diye vakıa suresinde kesin ve açık ifadeler. Öyle yoruma falan da tabi değil. Biz onları hakkıyla ve adam akıllı yeniden inşa edeceğiz diyor. اِنَّا اَنْشَأْنَا هُنَّ Yeniden inşa edeceğiz. Yani Allah ...o güzel önce alır sonra verir yepyeni can diyor. Allah daha güzelini vermeden kötü şeyini öncekini almaz. Ne aldıysa daha güzelini vermek üzere alır. Peki yani hem cennete gidecekler hem cehenneme gidecekler için de... Hepsi yeniden mi? yaratılacak. Yeniden yaratılacak. Peki bu toprakla mı yaratılacak? Hayır. Biz şimdi bu dünyada yaşarken ne yapıyoruz? enerji harcıyoruz değil mi? Evet. Bütün hayatımız boyunca harcadım yani bilhassa buluk çağından sonraki enerjilerimiz iyi yola veya kötü yola harcıyoruz. Hayra veya şerre zaten iki tane şey artı eksi bu dünya iki kutupludur yani artı eksi kutupludur hayatımızda da öyle efalimizde de öyle bütün hayatımızda her şeyimiz şeşet dağı diyor siz de çok diyor dağınık çok çeşitli işler yaparsınız ama neticede ya hayırdır ya şerdir Bunlar. İki hesapta toplanacak bunlar bu enerjiler. Öbür dünyada buradaki o enerjilerden yeniden vücut bulacağız. Yani biz şu dünyada yaşarken ahiretteki vücudumuzun inşa edilmesi için onun ham maddesini de hazırlıyoruz. Bu beden bizim bedenimiz değil bu şantiye bedenidir şantiye binasıdır. Yani bir gökdelen düşünün yapılıyor. Yanına evvela daha işte hafriyattan beraber oraya bir şantiye binası kurarlar. Ama o yine bitip tamam olduktan sonra o sökülür, atılır. Peki görüntümüz de böyle mi olacak? Görüntümüz nasıl olacak? O daha peki. güzel olacak. Muhakkak. Daha güzel. Hani yani sağlık anlamında mı? <gülüyor> hem sağlık güzel, anlamında. Yoksa fiziksel hem olarak daha güzel? Olacak. Nasıl olmayı istiyorsan öyle olabilir. Yaratılacak. O peki sevenler birbirini nasıl bulacak o zaman? Bulurlar. E, farklı hani var? gözüküyoruz. Herkes ruhlar birbirine... birbirleriyle irtibat halindeler. Sev, sevginin zaten şekle ihtiyacı yok. Onlar bulurlar. Peki şunu soracağım. Biz şurada şeyi yanlış düşünüyoruz. Sanki öbür dünyada da zaman varmış gibi akıp gidiyormuş. Orada sıfır zamandır. Uykudaki gibi. Şimdi uykuda ne kadar uyuduğumuzu zaman geçen zamanı hissediyor muyuz? Etmiyoruz. O Ruh. zaman on sene önce vefat etmiş biri mesela... E, Bin sene diyelim... önce vefat etmiş biriyle bugün vefat etmiş olan biri... ...yahut ahiretten kıyametten bir gün önce vefat eden biri... ...yeniden dirildiği zaman öldüğü gün dirilmiş gibi olacak. Zaman yok sıfır zaman çünkü. Peki bir izleyicimiz de sormuş diyor ki... E, İnsan öldüğünü Ölünce hemen anlıyor mu? Biliyor. Mu? Tabii anlıyor. Öldüğünü anlıyor. Yalnız şehitler anlamıyor. Şehitlere Allah bildirmiyor. Allah yoluna can verenlere Allah ölüm acısını tattırmıyor. Çünkü öldüğünü bilse ölüm acısını da duyacak. İnsan insan kendi kendine ben öldüm diye üzülüyor mu? Hayır üzülmüyor. Ölmediği. Acısı dediniz ya. Ölmediğine acımız... inanıyor. Şehitler. Hayır şehitler için söylüyorsunuz. Peki evet. şehit dışındakiler hani şehit dışındaki... öldü diye acı mı çekiyor? Hayır acı eğer ödeki dünyadaki hani dedim ya ölüm bizim ölüm önümüze tutulan kendi aynamızdır. Tamam. İşte eğer orada kötü bir ölümse tabi acı Ölüm çekerek. acısı çekmiyor dediniz ya istinaden ölüm. soruyorum. Ha yok o manaya söylemedim. Yani Hı. öldükten sonra. O ölüm anında değil yani uzunca süre mesela biz kaybettiklerimizin acısını biz daha çok duyuyoruz. Tabii ki. Belki ölen unutup gidiyor yahut hiç çekmeyebiliyor. Mesela şehit. Birse herkes kendisini şehit eder. Yani intihar eder. Şehit olmaz tabii intihar etmek ama. Ki. Ama şimdi o şehidin annesi, kardeşi, eşi, çocuğu neyse kimleri varsa yakınlar hatta çok uzaktaki bizler bile. Mesela bir şehit için üzülüyoruz. Şehitlerimiz için. Ağlıyoruz, oturuyoruz televizyonda seyrederken. Ama önemli bir mertebe diyorsunuz. Ha, önemli bir Giden Ama için... şehit bunu bilmiyor. Hmm. Nasıl bir nimet içinde olduğunu Cenab-ı Hak ona öldüğünü hissettirmiyor. Duyurmuyor. Öyle bir bilinç yok. Öldüğünü bilmiyor. Ölüm acısını da duymuyor. Yaşıyorum zannediyor. Ve yaşıyor zaten. Esas hayat o hayat diyor. Kur'an-ı Kerim. Peki Vay hocam mi? şunu merak ediyorum, ee, ruh ölür ölmez bedeni terk ediyor, evet. sonra hemen uzaklaşıyor mu, gidiyor mu, ne bileyim uçuyor mu, bir yere götürüyor hayır, mu? Hayır, hayır bir müddet şey ediyor, bedenle ilişkisi devam ediyor, kendi bedeni çünkü, kendi eşyası gibi düşün. Yani. Diyelim şimdi burada yani ben... Yani siz tırnağınızı kesiyorsunuz, atıyorsunuz. Bir müddet onu şey etmiyoruz. Tamam mı? Şunu soruyorum. Şimdi mesela burada hı hı. ben vefat etsem. Siz evet etmeyin inşallah. Tamam. Burada ben vefat etsem sonra evet. ne yapıyor? Ruh seyretmeye devam mı ediyor? Ne oluyor? Tabii, ne bir şey? İşte insanlar koşturuyor vesaire ona mı beden bakıyor? Beden çürüyünceye kadar toprak oluncaya kadar o ruhun o bedenle irtibatı devam ediyor. Ama gittikçe tabii azalarak. Ha. Şimdi mesela morga götürler morga mı gidiyor? Bir ruhla? çiçek gibi evet çiçek söylüyorum. Ha mesela bazen e, hani evde tutarlar. Hani belli evet, bir süre evet, filan. Evet. O zaman hala eee o ruh hani bedeni takip ettiği için oralarda bir yerde midir? Yerde diye bir şey o ruh için yere ihtiyacı yok. Mekana ihtiyacı yok, zamana ihtiyacı yok. Ay işte bir yerde mi toplanıyor? Hani onu merak ediyorum. İşte da bileyim... erbah diyorlar. Şimdi işte biz hep illaki her şeye bir yer, bir torba, bir çuval bir Tabii. şey düşündüğüm ama ya. işte düşünemiyorum. Zaten işte akıl oraya erdiremiyor. Oraları haberlerle, ayetlerle, hadislerle bildiriyoruz mesela şimdi. O bakın ben Şimdi Allah nerededir diyebiliyor biliyor muuz? Ruhta Allah'ın işi olduğuna göre o, o her yerdedir. Belki orada da hissediyor, orada da hissediyor. Peki cenaze namazının anlamı ne? Hani i̇şte o cenaze namazı. Acaba dedim hani evet. benim hep aklıma o gelir. Hı hı. E, o cenazesi işte gönderilir on işte helallik istenir. ...acaba mı diyorum hani o ana kadar... ...ruh belki takipte ruh ve sonrasında mı gidiyor? Ruh orada, merak etme. Ruh orada. Zaten biz ruhuna dua ediyoruz. Hı hı. Allah affetsin diyoruz. Allah bağışlasın diyoruz. Allah, eğer Müslümansa, müminse... ...sen onu affet. Günahkarsa günahını bağışla. Cennete layıksa... ...mekamını mübarek et. Diye onun ruhuna dua ediyoruz zaten. Yani ama... Beden cenaze namazına ne kadar zamana kadar kılınır? Beden çürümemiş olmak şartıyla kılınır. Beden çürüdükten sonra cenaze namazı kılınmaz artık çünkü. Onu ruh da o zaman terk ediyor. Yani belli bir süre gittikçe azalan hmm. fakat mutlaka orayla irtibatı olan bir şeydir. Yani siz bir yerde ocak yakıyorsunuz orada altay ay külü şeyi sürüyor yani piknik yapıyorsunuz. Orada bir kömür işte kül falan orada ha burada ocak yapmışlar gibi. Yani bir iz kalıyor. Ama öteki alem için bir iz düşünmeye, yer düşünmeye, mekan düşünmeye ge gerek yok. Alem ervaha gider diyor. Ruhlar bir yere gider. Allah'ın emrinde bir yer. Nedir? Melekler. E, melekler hangi boyuttadır bilmiyoruz. Peki sorgu melekleri ne zaman geliyor? İşte öldüğü gün geliyor. Kabirde geliyorlar efendim. Namazı, yani çok... kılınıyor, namazı hmm. kılınıyor. Kabirde telkini yapılıyor. İşte diyor ki şana şimdi iki tane melek gelecekler. Onlar sana sual soracaklar. Onlar sana Rabbin kimdir diyecekler. Sen de ki Rabbim Allah, Nebim, Muhammed, Mustafa, kitabım Kur'an, dinim İslam diye cevap ver diye telkin de ediyorlar. Şimdi Peygamber Efendimiz... Uhud Harbi'nde kafir ölülerini şehetti, topladı gömün dedi. Müslüman ölülerinde de tek tek namazını kıldırdı oradaki şehitlerin Uhud şehitlerinin. Gitti o küffar ölülerinin yanına gitti ki şimdi dedi Allah'ın size vaad ettiğinin hak olduğunu gördünüz mü dedi. Yani kafirlere cehennem vaad ediliyor. Allah'ın vaadinin hak olduğunu gördünüz mü diyor. Geldi bunlara da ey Uhud şehitleri şimdi dedi şehitlere Allah'ın vaat ettiği cennetin hak olduğunu işit gördünüz mü dedi falan. Yani ölüler duydu. Ölülere söylüyor zaten. Oradaki ashab da dediler ki ya Resulallah onlar öldüler. Bu sizin söylediklerinizi duyarlar mı işitirler mi? Siz nasıl işitiyorsanız onlar da işitir dedi. Şimdi burada bir tabi incelik var. Enk la tusmi'u'l meuta velakin Allahu yusmi'u men Sen bizzat ölülere sesini işittiremezsin. Ama Allah dilerse senin söylediklerin ölülere işittirir. Şimdi duada da öyledir. Cenaze namazını biz Allah'a kılıyoruz. Burada bir yanlış yapıyorlar. Bütün bu şeyde hocalar falan böyle bazen efendim yok okunan duanın bilmem sevabı ölünün ruhuna gitmez gider falan işte yok gider. Bunu böyle biz ölenin ruhuna bir şey göndermiyoruz ki. Doğrudan doğruya Allah'a gönderiyoruz. Allah'a gönderiyoruz. Allah dilerse oraya sıyeri de iletiyor. Allah'ın izninden, Allah'ın onayından, Allah'ın şeyinden geçiyor. Allah yahulü beyden meri ve diyor. Allah o kadar yakın ki, kalbimizle beynimiz arasında biz bir şey düşünürken Allah onu bizden önce haberdar olur. Vallahu habir diyor. Şimdi biz hatta şöyle söyleyeyim şimdi ben de bak cep telefonu var. Gerçi kapalıdır ama misal olsun diye anlatıyorum. Sizin de cep telefonunuz var. Ben buradan sizin numarayı açıyorum. Bunlar buradan konuşmuyorlar. Bazı istasyonuna gidiyor oradan sizin numaranızı biliyor ondan sonra konuşuyor. Her şey Allah'a gidiyor. Yahulu beynel meri ve kalbihi budur. Bütün faali, dualarda, dileklerde, da, Peygamber Efendimiz'e getirdiğimiz da, zaten cenaze namazında diyoruz ki Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyit için duaya. Duayı biz Allah'a yapıyoruz. Türbeye bir şey göndermiyoruz, ölüye bir şey göndermiyoruz. Bu Burasını kimse hesaba katmıyor. Sanki ben dedeme okurken doğrudan dedeme gönderiyorum. Nasıl göndereceğim dedi. Dedemin de Rabbi Allah'tır. Ölünün de Rabbi Allah'tır, dirinin de Rabbi Allah'tır. Ben Allah'a dua ediyorum, ya Rabbi affet diyorum, beni de affet, ölmüşlerimizi de affet diyorum. Bu dilek, dürekten yapılırsa, bu dua yerini bulursa, Allah affediyor ölüyü de, diriyi Şimdi, de. Şimdi bazı kimseler, böyle e, kendini iyi hissetmek için, ferahlamak için, evet. bazen giderler mezarlıklarda, işte e, eşiyle konuşur, arkadaşıyla konuşur, yakınıyla, annesiyle, babasıyla, belki dertleşir filan. Ee, o zaman katil suriyette hani ölüler seni duyamaz göremez de diye, diyemiyoruz. Hı hı. Mutlaka duyar görür de diyemiyoruz. Hani siz diyorsunuz ki e, kalpten isteyin Allah'tan isteyin hı hı. sizi duymasını Allah isterse duyurur. O da bilir. Hı. Allah isterse gösterir. Hı hı. Orada bir manevi bir ekran koyar oraya senin geldiğini tıpış tıpış geldiğini Allah isterse gösterir. Hı hı. Bak ziyaretime gelmişler der o da sevinir. Yani Allah'ın tabi yani bu bir, bir boyutta değil ki Allah sonsuz boyuttadır ve sonsuz kudretiyle sahibidir. Allah her yerden seslenir. Hazreti Musa'ya binden e, incir ağacının yaprakları arasından Tur Dağı'nda seslendi. Peygamber Efendimiz'e melek vasıtasıyla seslendi. Bir şey var İbnül Faris çok güzel bir şairdir, meşhur, büyük bir tasavvuf şairidir. O diyor ki Allah'ım ben seni hep dağda bayırda bu kadar sene gezdim aradım. Senin aşkınla dağ taş dolaştım diyor. Ne olur diyor Hazreti Musa'ya dediğin gibi sen beni göremezsin de bana diyor. Öyle de ki sesini işitmiş oluyorum diyor. Hani Hazreti Musa'ya sen beni göremezsin dedi ya. Bana da aynı şeyi söyle diyor sesini duyum hiç olmazsa diyor. E bu ince bir şey yani tabi yani. Şimdi Her Allah, arayan bulamaz ama Allah, bulanlar muhakkak arayanlardır Allah arayanlardır tabi yani sesini görmeyi görmekten vazgeçti. Peki hocam şunu evet. ben soracağım. Şimdi tabii burada çok özel kişilerden hani peygamberlerden bahsediyorsunuz. İşte Hazreti Musa'ya bu şekilde seslenmiştir evet. falan diye. Bazen insanda şöyle bir hissiyat olur. Hani beni unuttu mu? Aynen. Ya da ya da şöyle. Yani acaba ben çok küçük değil miyim? Ya da ben hani çok belki sıradan değil miyim? Ee, hani beni bilmiyorum görüyor mu, duyuyor mu? Bu aslında ...Allah'ın varlığıyla ilgili değil, belki Allah'ın varlığına ilişkin olarak bir şüphe ediyor olacaktır... ...ama ben hani insanın kendi önemine dair hı hı. E, o şüpheyle ilgili sormak istiyorum. Bilmem size hiç oldu mu, olur mu? Çok oldu çok, merak etme. Olmazsa konuşabilir miyim böyle? Şimdi Allah'ı görmüş gibi oluyor. Her taraftan seni kuşatıyor. İşte kuşatmadığı zaman ne oluyor? Bazen kuşatmadığı zaman... Sen kendin kendini kuşatacaksın o zaman da aklını kullanacaksın. Her zaman olmaz. Yani bazı her şimşek her zaman çakmaz. Belli anlarda çakıyor. Seni yüreğinden böyle şimşek çakıp geçiyor. Allah'ın varlığını hissediyorsun birçok mühim olaylarda. Hiç yokken rüyada görüyorsun mesela. Öyle enteresan rüyalar görüyorsun ki 15 sene sonra çıkıyor. Ve olmayan şeyi nasıl görüyorsun mesela? Ahiretteki yerini görenler var bu dünyada. Ahiretteki yerini? Ahiretteki yerini görenler var. Kendisi görmüyor tabi Allah gösteriyor. Nasıl? Yani merak etme sen bura, işte burası sana verilmiştir diyor. Ama şimdi buna bilinçaltının bir oyunu diyecek olanlar da çıkacaktır. Çıkacaktır. Çık. Ama Çık bilinçaltı sayısı. dediğimiz şey geçmişte yaşanmış bir olayın. Unutulmuş, bilinçaltına düşmüş, tekrar bilinç üstüne çıkmış şeklidir. Ama 15 sene olacak bir olayın bilinçaltıyla ne alakası vardır? Uyku meselesi daha çözülmüş değil ki. Rüyayı daha çözebilelim. Yani rüyalar, bilinçaltından gelen rüyalar da var tabii. Yani bilinç bastırıyor. Sonra o şey gibi, köpük gibi ekşiyip, bilmem köpürüp bilinç üstüne çıkıyor. Rüya öyle görünüyor. O rüyalar zaten öğleden sonra unutulur. Öğleden sonra unutulur. O, öğleye kadardır. Or rüyaların hepsi, ya çok güzel bir rüya gördüm diyorsun ya. Neydi o falan diyorsun. Hayal bir iki fülü nokta kalmış. Akşama kadar o da gidiyor. şeytanı kene daif diyor. O şeytanın vesvesesi yahut da bizim fizyolojik oluşumlardan meydana gelen yahut da şuur altının itmesiyle meydana gelen bir takım o görüntüler. Onları akşama kadar unutur. Hı. Gerçek rüya 40 sene sonra bile şimdi görünmüş gibi unutulmaz öyle pırıl pırıldır. İşte rahmani olan rüyayla, gerçek rüyayla, şeytani olan vesvese. Zaten Kur'an haber veriyor. İnne kayda şeytanı kana daif diyor. Şeytanın oyunları zayıftır diyor. Onlara siz mağlup olmayın. Bunları görmezlikten geçin gidin diyor. Mesela namazda da sana vesvese vermeye çalışıyor o şeytan. Sen onu boş ver. Hiç bu, bu, bu verir diyor. Sinek vızıldar. Mesela sivrisinek gibi. Hiç bir şey yapamazsın. Ama ona takılıp kalmayacaksın. Şimdi öyle bir şey ki tabii e, hani birçoğumuz rüya görüyoruz ama bu özel rüyaları görebilen insanların sayısı daha az tabii. E bir de şu kısmı var hani gerek rüya olsun uyku meselesi falan sadece insanda değil. Hani hayvanların bir kısmı da rüya görüyor en azından hareketlerinden görmüş olduğunu anlayabiliyoruz falan. ...ehaliyle e, bunun bir düzgün herhalde ayırdına varmak lazım. E, hangisinin gerçekten e, bu manevi boyutu <gülüyor> olan rüyaları? Tabii, tabii tabii tabii. Rüyalar bölüm bölüm. Hepsi söylenmiş. Yani bunlar şey değil. Yani hmm. ilim adamları bu işlerle uğraşanlar. Mesela şeyler var. İşte Nablosi var meşhur bu işlerle çok ilgilenmiş. Hmm. Onun rüya tabir naması var. Kitaba bile yazmışlar. Neyin ne olduğunu ne demek olduğunu hepsini anlatıyorlar. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki rüyadan bahsedince e, mesela peygamber efendimizin sesini duymak ne anlama gelir diyor. Hani böyle sesler duyduğuna inananlar <gülüyor> var demek ki. Yani mesela onlar hakikaten duydum falan mı desin yoksa hani geçsin gitsin Şişt, mi Peygamber'e salavat getirsin. Peygamber'in sesini duyduğu için şükretsin. Hı -hı. İki rekatte şükür namazı kılsın. Peygamber Efendimiz'e salavat getirsin. Hı -hı. Yani duyduğuna inanıyorsa. G görmesi, gör, gördüğü zaman da o görmenin şekli önemlidir. Tabii nasıl gördü? Peygamber Efendimiz ona ne dedi, ne söyledi? O mesajlar önemli. Hocam kabir azabı diye bir şey var mı? Bunu çok seren olmuş çünkü. var tabii. Var yani. tabii. Peygamber Efendimiz diyor ki işte şeyine... Temizliğine dikkat etmeyenler diyor, kabirde bunun acısını çekerler, öderler diyor falan. Yani kabir azabı vardır. Bu dünyada da azap var, kabirde de var, öbür dünyada da var. Şu azabı zaten ruh çekiyor. Peki şunu ha. soracağım. E, az önce siz dediniz ya insan bedeni çürüdükten sonra... E, ruhla irtibatı muhtemelen yani tam kesin olarak söylüyorum ama yani orada beden çürüdükten sonra artık ruhun onunla ilgilenmesine ihtiyaç kalmıyor mesela Turgut Özal'ın da e, otopsi için e, çıkartıldığı zaman çürümüş Hı. çürümemiş olduğu görüldü haliyle evet. onun izleyicimiz çok merak etmiş de e, ruhunun çok uzun süreler bu dünyada e, çürümemenin kaldığı çürümemenin çeşitli sebepleri var yani ilaçlarsan mumyalarsan Yahut toprak çok kireçli bir toprak olursa hı hı. yahut çok tuzlu bir toprak olursa o bedeni nispeten bütün çürümekten koruyan şeyler var. Yani bunun kimyasal maddeleri, toprağın cinsi bazı yerlerde toprak mesela çok şöyledir, tuzludur yahut işte çok kireçlidir. Orada zaten mikrop barınmıyor. Yani bunun bir manevi... E... ...neticeye bağlamamak gerekiyor diyorsunuz öyle mi? Bence de. Hı, pekala. Bence de evet. Peki şimdi cennet ve cehenneme gelecek olursak... E, ...orada namazı kılındı. İşte evet. Cenaze namazı kılındı. Ondan sonra o nereye gidiyor? Ya da işte sorgu melekleri i̇şte geliyor tane dediniz. Sual, dört tane sual var. Tamam. Allah'ın kim, Rabbin kim, Nebin kim, kitabın nedir, dinin nedir diye. Mezhepten sual yok merak etmesin kimse. Şafii mi, Hanefi mi, mi diye kimseye sorulmayacak. Hmm. Bu dört şeyden sual sorulacak. Evet. Tamam orada cevabı da verildi Veriş sonra Verişler Evet. Tamam. E her yerde sorgu var canım. Şuraya, hayır hayır cevap verildikten sonra mı? Evet. E, ruh nereye gidiyor? Ruh ondan yine sonra? irtibatı devam ediyor. Ya nereye diye hep biz şey söylüyoruz. Ama hocam şimdi yer İşte yer, yer var, Yani yer aradım dedim. Evet. mesela Araf'tan bahsedilir. Araf evet. dediğimiz yer neresi? Ama âraf cennet ve cehennem teşekkül ettikten sonra o o bedenler inşa edilip oraya gönderildikten sonra. Tamam, anlatın onu bize Mahşerden değil mi sonradır o. E şu anda peki şu anda cennet ve cehennem yaratıldı var, mı? Var, yaratılmıştır. Ama oraya... Cennetlikler cennete, <gülüyor> cehennemlikler cehenneme mi gitti şu anda? Yani ölüler Şimdi ayrıldı ölü. Şimdi eğer öyle mi? sıfır zaman diye düşünürsen evet. Hepsi devam ediyor. Mahşer de devam ediyor. Haşri neşir dediğimiz burada da devam ediyor. Orada da devam ediyor. Ama onlar bu zamanı algılamadıkları için, sıfır zamanda oldukları için Adem aleyhisselam da bu en son ölen de aynı gün dirilmiş gibi kendisini hissedecektir. Ama Kur'an-ı Kerim sanki bu insanların mantığına göre konuştuğu için kitap hep bu dünyadan misal veriyor. Cenneti bile anlatırken işte yeşillikler, ağaçlar, çimenler, ırmaklar, bol sular, bol yeşillik falan. E şimdi çöle gelmiş, çölde gelmiş bir din. O insanların güzellikten, nimetten anladıkları şeye, ne neye hasret duyduklarını bilmezse. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Affedersin. için efendim. hocam. Mücadelesi olur mu? Şimdi eğer şeyde gelseydi İsveç'te veya Norveç'te gelseydi Kur'an-ı Kerim herhalde cenneti anlatırken bu misal diyor zaten. Meselül cennet illeti diyor. Hep misal olarak veriyor. Ama misal bilinenden verilir. Hmm. Bu dünyayı biliyor Arap. Bu dünyada neyin hasreti çekiliyorsa sıcak memleketlerde. <gülüyor> <elbet. gülüyor> Arap'un hasretine göre evet. Kur'an-ı Kerim'de cennet cennet Tabii. tasvir edilmiş diyorsunuz. Tasvir Yine reklama gitmem ki. lazım Tabii, hocam. Buyur. Siz suyunuzu için İçerim. ondan buyur. sonra devam edelim. Profesör Doktor Emin Işık'la devam ediyoruz. Şimdi hocam az önce dediniz ya siz hani çölde gelmiş dolayısıyla hani onlar neye hasretse cennetin tasviri de böyle olmuş. İşte misal tabii... olarak onlar da ha, öyle. Misal böyle. olarak evet. fakat bu sefer de yani şöyle tepki gösterenler oluyor. Yani nasıl? nasıl yani İslam Arap dini mi falan diye. Yok öyle değil. Mesela diyorum kuzey memleketlerinde soğuk ve yazlı. Altı ay yaz, 6 ay kış olan karanlık bir yerde gelseydi herhalde cenneti orada. Mesela bir Norveçli'ye, bir İsveçli'ye da bir Finlandiya'da yaşayan bir insana cennet anlatırken işte uçsuz bucaksız kumsallar, plajlar, ışıl ışıl güneşler. Çünkü onlar neye hasret? Güneşe hasret. Hı. Ben gördüm mesela Kile gittim bir nisan ayıydı, Hatta 29, 29 Mayıs'tı galiba. Biraz güneş açtı. Parkta herkes üstünde ne varsa çıkarıp çıplandı. Ya ne oluyor dedim. Aa iyi dedi hocam her zaman bunlar böyle dedi. Güneşi gördüler mi dedi. Çıkarıp güneşlenirler. Çünkü onların yani vücutları ve şeyleri tabii bizim kadar güneş görmedikleri için kemikleri bile kurabiye gibi bunlar. Diyorum. Kurabiye gibi mi? Evet öyle diyor. Yani bir <gülüyor> kırıldığı zaman 8-10 yerden birden kırılır diyor. Peki evet. o zaman şimdi cennette evet. dair ne anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de? ...baştan sonra cenneti anlatıyor... ...Kur'an-ı Kerim. Araf Suresi... ...mesela Hazreti Ali Efendimiz... ...diyor ki ben ölsem... ...cenneti, cehennemi... ...ahireti... ...bütün köşe bucak... ...görsem, gezip gelsem... ...yeniden dirilsem... ...şimdiki bilgimde ne bir zerre artar... ...ne bir zerre eksilir. Görmüş gibi... ...gidip gelmiş gibi anlatıyor. Ahiret fikri... ...Kur'an-ı Kerimle İslamiyet'te... Çok canlı ve çok muhteşem. Yani sokak sokak, çarşı çarşı, nimet nimet. Cennet'in mesela sekiz tane. Mesela sekiz. cennet adın diyor. Cennet-ül diyor. cennet firdevs diyor. Mesela en üstte firdevs cennet var ki sekizinci mertebedir ve men dunihim diyor. İki cennet var. Ondan onun arkasında iki cennet daha var diyor. Ayet-i kerimede. Yalnız Rahman Suresi'nde. Valliman khafa maka me rbi diyor. Bu dünyada Allah'ın makamından Allah'ın ihtişamı karşısında korku duyanlar, Allah'ın emirlerine riayet edenler, uyanlar, takva sahipleri Onlara diyor iki tane cennet verilecektir. Ve o cennetin şeyleri anlatılıyor işte. Orada bir akan çeşmeler vardır. Aşağı taraflarından akan, pırıl pırıl akan, şırıl şırıl akan dereler vardır. Sütten ırmaklar, baldan ırmaklar, hatta şaraptan ırmaklar. Şaraptan ırmaklar. Şaraptan ırmaklar. Bu bildiğimiz içki. Bildiğimiz şaraptan ırmaklar. Ama o cennet şarabı, kevser şarabı diyor. Kim bilir nasıl bir şarap. Ha, o zaman yani dünya nimetleri yani dünyada ne varsa ama hani bunlar yine, yine, yine misal meselül cennetilleti vaidel muttakul diyor muttakilere vaat edilen cennetin misali böyledir min aselim musaffa süzülmüş baldan ırmaklar vardır diyor. Tabi bu tasavvuf ehli bu süzülmüş bal işte şarap, şarap aşkı ilahi diyor. Hmm. Süzülmüş bal huzurdur, gönül huzurudur durulmuşluk dinlenmişlik, mutluluk o artık ondan sonra süt diyor güzel ahlaktır. E biz de zaten öyle diyoruz sütü pis diyoruz. Yakut anasından helal sütenmiş diyoruz. Hep böyle evet. sütten güzel huyları süt güzel süt, ak süt olarak temiz süt olarak söylüyoruz. E bir de zaten süt erken de, aynen, sevdiğim şey. O dilde de böyledir, Türkçede de böyledir. Yani onların sembolik eğer onları sembolik manaya verirsek onların sembolik manaları vardır ama şeyler umumiyetle mumiyetle tevil etmezler yani sembolik manaları baki kalmakla beraber düz manayı verirler. İşte cennette böyle ırmaklar halinde bu nimetler vardır o kadar bol ki yemekle içmekle bitecek gibi deliş. İşte hani bir şimdi alıyoruz su da kalsın bunu da yarın yeriz falan böyle bir şey yoktur. Ma teştehil, enfus ve telezul ayun diyor. Göze hoş gelen ve insanın canının çektiği ne varsa Hepsi verilecek diyor. Ne istiyorsun? Hani siz demin başlangıçta sorduğumuz ya, ben nasıl yaratılacağım diye, hmm. nasıl yaratılmak istiyorsan öyle yaratılacaksın. Uzun boylu mu olmak istiyorsun? Daha endamlı mı, sarışın mı, esmer mi? Nasıl? Mesela, ne istiyorsan Allah sana öyle yaratılacaktır. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> o bakımdan orada nimetlere tahdit yok, sınır yok. Sonsuz nimetler, bitmez tükenmez nimetler. Peki ha, hocam ama beden egoya ait bir şey değil mi? Hani hangisi? bunlarda hani bedensel görüntümüz, hı hı. Hani biraz da bizim böyle egomuzla alakalı bir şey değil mi? İnsan artık öldükten sonra böyle şeylere hala kafayı takıyor oluyor mu? Hani nasıl görüneceğim filan? Bitmiş oluyor artık. Oluyor tabii yani. Hani şimdi, bazı hakikate ermiş. Şimdi estetik durumlarda... zaten ruhsal bir olaydır yani. Ha hani ruhumuz orada? Ya, tabii estetik. Yani. O yine şey, arıyor. Her, şey, her şeyin en güzeli, en iyisi orada olacak. Yani estetik. Mesela ya, peygamber efendimiz diyor ki cennet bahçelerinden istifade edin diyor. Ya Resulallah biz daha hayattayız. Cennet bahçesi ne demek istedin diyor Peygamber efendimiz diyor ki ilim meclisleri cennet bahçeleridir diyor. İlim meclisleri cennet, cennet bahçeleridir, bahçeleridir diyor. İlim adamları da o cennetteki ağaçlardır. Meyveli ağaçlardır diyor. Onlardan istifade etmeye çalışın diyor. Şimdi yeni bir şey öğrenmenin lezzeti... Hmm. ...acaba baklava yemekten daha mı az lezzetlidir? Düşünebiliyor musun? Peki bir izleyicimiz yine sormuş. Diyor Hı -hı. ki e, öldüğümüz zaman sevdiklerimiz bizi orada karşılayacak mı? Evet isterlerse Allah isterse tabii. <Gülüyor> Muhakkak sen istiyorsan... Eğer cennetlikse Allah'ın makbul bir kuluysa Allah onun isteklerini hiçbir zaman geri çevirmez. Zaten dualarımızı geri çevirmiyor ki hepsini kabul ediyor. Peki Tamer Çalış sormuş şimdi siz cennetin e, 8 cennetten bahsettiniz evet. değil mi hocam? Ee, cennetteki bu tabakalar peki bu sınıf farklılıkları ne anlama geliyor? Neden cennetlerde mertebe, mertebe yani iyi insanlar, daha iyi insanlar daha iyi insanlar, tabii, daha iyi insanlar tabi tabi tabi muhakkak öyledir yani şimdi ee, yani peygamber zaten Kur'an sayıyor ve annebiyyine ve sıddikine ve şuhedai ve salihine ve hasre uleyke rafika Kur'an sınıflıyor zaten onları nebiler diyor peygamber. en üst tabaka birinci tabaka İkincisi sıddıklar. Yani Allah'ın varlığı, Allah'a Allah kulluk konusunda hiçbir şüphe duymayan, Allah aşıkları yani. Ondan sonra şehitler, ondan sonra salihler, iyiler. Ondan sonra vahasuna ulaike rafika bir de bunlara rafik olanlar diyor. Yani bunları sevenler. Biz şimdi beşinci sırada kalıyoruz. Hmm. şimdi. Yani bir de mesela kötüler var. Öbür tarafta bunların alternatifleri var mesela. Adam mesela ezana sövüyor, peygambere sövüyor. İşi gücü yok sanki. Yani bir de bunlara şey var yani. O öbür türlüleri de var Peki, Allah korusun. Cehennemin sana. de katmanları var o bir zaman. Bir cehennemin de katmanları var. O da mı 8 Tabii tabii o yedi. Yedi. Evet 7 cehennem 8 cennet yani rivayetler böyledir Kur'an'dan çıkarıyorlar tabi Kur'an'da 8 cennetin ayrı ayrı yerlerde ismi var ayetlerde. Peki istiyor. cehennemden cennete geçiş ya da cennetten cennete geçiş mümkün mü? Tabi Herkes yaptığının cezasını çektikten sonra affa uğrayacak ve ondan sonra arınmış olarak cennete girecek Peki cennetten cehenneme geçiş? Yok Cennette günah var mı? Hayır günah yok la lağvın فيه ve la diyor. orada oyuncak böyle yani seni üzecek bir lafta yok boş lafta yok seni it, günahla itham edecek bir şey de yok aa sen günahkar oldun günah işledin diyecek bir böyle bir ithamla da karşı karşıya Her şey hür ve serbest. Peki cehennem hani e, az önce dedik ya insan e, ilk din indiği zaman hı hı. hani Arap neye e, ...ihtiyaç duyuyor. İşte yeşillik olsun... ...aman işte şırıl şırıl sular aksın filan... ...dolayısıyla cehennem tasviri bu yönde... ...cennet tasviri bu yönde yapılmış. Evet. Peki cehenneme baktığımız zaman... ...ne hep düşünüyoruz? Böyle Ateş, alevler yükseliyor... filan alev, gibi. En, orada zaten... ...çölde yanıyor. Hı. Dolayısıyla... ...en nefretli ve istemeyeceği şey de i̇şte sıcaklık şeyde... ...sıcaklık olduğu için... ...o yüzden mi cehennem öyle Bu görüyoruz. şeye Tebük Seferi'ne katılmayanlar için... ...çok sıcak bir günde... ...sefere çıkıldı... Onlar gelmeyen münafıklar dediler ki bu kadar sıcak bir günde sefere mi çıkılır? Biz zaten sıcaktan otururken terliyoruz falan deyince. Ayet geldi onlara diyor ki Habibim peygamberimize. Cehenneme Cehennem ateşi daha, bundan daha şiddetli bir sıcaklığı daha şiddetlidir diyor. Cehennem ateşinin şiddeti bundan daha beterdir. Böyle bir günde sefere çıkılır mı diyenlere... Cehennem ateşi daha şiddetli bir şey olacaktır. Bundan beter olacaktır diye. Öyle ayet geliyor şimdi. Cehennemde fiziksel acı var mı? Eğer beden varsa ki dedik demin. Yeniden dedik, yaratacağız. Biz yeniden yaratılacak malzemenin bu dünyada kendi hayatımızda hazırlıyoruz zaten. O, o vücut bizim öz vücudumuz olacak. Bu yaş şimdiki bedenimiz genetik beden burada adamızın babamızın dedelerimizin belki daha uzak ecdadımızın payı var bu bize ait değil bu biz bunu biz yapmadık bu bizim özmalımız değil bu şantiye bir nasıl işte hmm. bu mu başka yerden geldi bilmem genetik bir şey şeyler kuyları başka bir yerden geldi Peki o hocam, Evet 8 kat o, hay, o, o vücut bizim öz vücudumuz olacak. Ruhumuz orada oraya şey olacak bedene. Allah yeniden inşallah. Bu benim dediğim bir ihtimal yalnız. Sonsuz ihtimalden bir tanesi. Allah böyle yaratmaya mecbur mu? Hayır, istediği gibi yaratır. Yasluhu meyeşev Yalnız Ahmet Hüsamettin Efendi büyük bir mutasavvıf, büyük bir alim diyor o da böyle diyor zaten. Muhtemel ki böyle olacaktır diyor. Heptekinde ben hepsi varsayımdan ibaret kalıyor. Varsayımdan işte. ibaret. Yani ayetlerden, tabii. hadislerden. Ama ihtimal ki eğer o vizyon vezdedimiz bizim öz malımız olacaksa bu dünyadaki amellerimizden meydana gelen bir şey olması lazım. Biz bu dünyada yaşarken aynı zamanda ahiretteki bedenimizin de malzemesini hazırlamış oluyor. Hocam yine bir izleyici sorusu. Hani evet. kıyamet hem insanları hem cinlerin kıyameti olacak ya evet. diye sormuş. Dolayısıyla bu cennet ve cehennem yine insanlarla cinler orada da bir arada olacaklar mı? O cennet olabilir. aynı zamanda cinlerin ona, ona, cenneti ol Olabilir, Ne olmasın? Zaten Rahman suresinde hem cinlerden hem insanlardan bah bahsediyor. Ey yuhes <Sessizlik> diyor. Ne diyor? Ey insanlar ve cinler bilin ki işte üzerinize şöyle şöyle olarak ondan sonra cennet nimetlerini sayıyor. Yani şey değil. Bir arada. Evet. Onlar olabilir. da şuur sahibi varlıklardır. Onlar da sorumlu varlıklardır. Kur'an'da cin suresi var. Onlarda da hayır şer şeyi vardır. İyilik kötülük. İyilik kötülük diye vardır. İyi cinler mümin cinler vardır. İnsanlara yardımcı olan insanlara hizmet eden. Hatta kendi aralarında birbirlerine hizmet eden yardım eden. Onların da mürşitleri vardır. Yani imamları vardır. Kocaları yani müdellik şeyleri vardır. İşaret edecek ileri gelen bilgi sahipleri vardır. Yalnız insanlar cinlerden üstündür. O üstünlük bakımından insandan üstün daha bir canlıyı yaratmadan. İnsanlar üstündür ama insanlar cinleri göremiyor. Görmesi gerekmiyor. Görenler var. İyi ki görmüyoruz. Biz insanlarla başa çıkamıyoruz. Biz de onlarla mı uğraşacağız yani şey? Peki. <gülüyor> Peki. hocam. <gülüyor> evet. görenler vardır. Siz bir şey sormuştunuz. Ölümü. Niye bildirmedi Allah? Ha niye bildirmedi demedi? Ha, ha ne yayın, zaman, zaman öyle söylüyorsun Yayından önce Hı -hı. şunu sormuştum: Herkesin Hı -hı. E, doğduğu zaman ölüm vakti belirlenmiş oluyor Hı -hı. mu diye? Tabi Allah tarafından biliniyor ama bize bildirmiyor. Bize bildirme işinin hikmetinden rahmetinden dolayıdır. Şimdi ben mesela işte 78 yaşına. Geldim. Allah'a bin şükür. Evet. Allah size de uzun ömür versin. E şimdi ben diyelim ki 85 yaşında veya 90 yaşında öleceğimi bilsem Hı. o güne kadar hep ölüm korkusuyla, idama mahkum birisinin yaşadığı korkuyla yaşayacağım. Belki o kadar yaşamayacağım. Ama hiç olmasa ne zaman ölmediğimi, öleceğimi bilmediğim için rahat oluyorum. Bildirdiği zaman da İnsanlar huzursuz olurdu işte bir adım kaldı iki adım kaldı yok üç adım kaldı falan Hı. üç senem kaldı iki senem kaldı işte askerlikte onu düşünürdü gidenler hemen daha ilk günden işte hesap eder işte binden e, 581 günümüz kaldı falan ya, ha, gün sayarlar e, bildirme işi Allah'ın rahmetidir iyi ki bildirmemiştir iyi ki herkes ne zaman öleceğini bilmiyor. Vakti gelen gidiyor. Ama netice evet. itibariyle hani dediniz ya vakti evet. gelen gidiyor diye evet. demek ki bir vakit var. Muhakkak. Hı. İstisnası yok. Dedim ya bu toprak beden şantiye. Hı. Şantiye binası. Bu, Peki bu. Evet. E, hocam şunu merak ettim. E, Cinlerde ölüyor mu? Şimdi cine dair tabii bir sürü tweet gelmeye Tabi Tabii tabii tabii. Tabii tabii. Kullümen aleyhefen diyor. Bütün canlılar ölüyor. Hatta ölüyor da hani insan gibi böyle diyelim 80 sene, 90 senelik böyle hayır, bir ortalama daha uzun ömürleri var. Mı? Ömrü. Ne kadar? Daha uzun. Daha uzun. 5-600 sene, belki daha fazla. 5-600 sene. Ama hafızaları bizim kadar güçlü değil. 5-600 sene çok uzun. Onlara göre. Ya onlar, onlar da hızlı hareket ediyorlar, hızlı yaşıyorlar. Yani zamanı hızlı algılıyorlar belki. Belki bizim 30-40 senelik Zaman algıla. Zaman psikolojik bir algılama şeyidir. Yani şimdi nasıl diyeyim, hoşuna gider bir yerde zamanın nasıl geçtiğini hissetmesin bile. Hmm. O saatler geçmiş dersin ya. Daha şimdi yani. Halbuki sıkıntı olduğu zaman o sana yarım saat zaman sana bir ömür gibi gelir. Sıkıntı içinde olduğun zaman. O bakımdan onların zaman algılamasına kadardır bilmiyorum. Yalnız bizim hocalarımızdan bir tanesi anlatmıştı. İşte talebelerin arasında bir cin varmış. O, o dersi okuyor, takip ediyorlar mesela. Ee, hoca keşfetmiş onun cin olduğunu. Nasıl insan görünümle müymüş? İnsan görünümünde. tabii talebelerden birisi. Baya diyalog halinde yanındakiler. Ha, İsmail, Ahmet neyse İsmail adı da var. Şöyle çağırıyor. Diyor ki bize şu çeşmeyi diyor hadi. Tesliği diyor, çeşmeden doldur gel, güzel taze bir soğuk su içelim falan diyor. Sayan'ın. O da gelince kapıyı kapıyor. Arkadan. Cin geliyor, tık tık kapıyı vuruyor. Hocam aç kapıyı, suyu getirdim diyor falan. Ya diyor, sen girersin beni kaldırma şimdi diyor, yorma diyor, hadi gir içeri falan diyor. Hocam ben giriyorum ama testi girmiyor diyor. Kapıyı aç diyor. Elinde testi var tabii. Bu cismi kesif. O cismi latif. O cim giriyor kapı. Kapı yerinden da giriyor. Belki duvardan da giriyor. Ama yani mesele lazer ışınları gibi diyelim. Ama İnsan testi hocam, girmiyor diyor. Şimdi bu bir taraftan insanın merakı aldığı... Landan... ona demiş ki sen ha. niye benden ders oku kaç yaşındasın demiş. 600 yaşındayım demiş. Peki niye bu dersi benden okuyorsun demiş. Ben bunu sizin hocanızdan da okudum demiş, o da bu dersi okutmuştu, onun hocasından da okudum demiş. Biz de hafıza çok zayıf, çok çabuk unutuyoruz hocam demiş. Sürekli tazelememiz gerekiyor demiş. ya böyle hürmet falan da duyuyor, evet, bayağı evet. hocamla falan. Herhalde. Hocam peki şu çok enteresan bir şey, şimdi bu cin meselelerinde bir kısım aa işte huraf eder, gel, güler geçer. İşte bir kısım fazlasıyla inanır. Hep merak edilir ama bunlardan da hep korkulur. İnsanlar nedense hani aman cin çarpar aman falan diye benzer şeyler. Hı hı. E, hem insan merak eder hem bir taraftan da çekinir. Bu cin meselesi bir de tabii görünmedikleri için hani meleklere inanılıyor ama cinlere inanmayanlar ve aman bunları mı konuşuyorsunuz? Bunlar işte hurafe diyenler de oluyor. Hurafe diyenler hurafe diyorlar zaten. Kur'an'a da hurafe diyorlar, dine de hurafe diyorlar. Vahye de hurafe ediyorlar Ama vahiy cinleri bize bildiriyor. Görmediğimiz mahlukları bildiriyor. Sonra cinler sadece bizim dinimizde değil ki bütün dinlerde eskiden beri var. Kur'an'dan önce de cinlere inanıyorlardı. Hazreti Süleyman zamanında işte o Kudüs mabedinin yapılışında cinleri amele gibi kullandığı o Kur'an'da da var, başka kitaplarda da var. Onların enerjisinden, emek güçlerinden istifade etmiştir. Çünkü o kayalar, o şeyler bak insan gücüyle hemen şakşık konacakmış tuğla parçası gibi değil yani. 20 tonluk kaya parçaları. Bunlarda diyor Hazreti Süleyman cinleri kendi işinde amele gibi kullandı. Peki. O bakımdan şey değil yani cin sadece bizim problemimiz ya da bizim dinimizde olan bir şey değil ama surede zaten biz onlardan Allah'a sığınıyoruz şerlerinden. Hmm. Peki o zaman yine sorulardan e, devam edeceğiz. Cennette aile olacak mı? Halil Kasap sorar. Evet. Anne baba çocuk evet. gibi ha? Anne baba çocuk ve onun yanındaki insanlar cennetlikse aynı aileyi orada görecek yaşayacak sevecek neyse. O mutluluğu tadacak şey yok. Ama hepsi cennetlikse cennetlik olanlar tabii. Peki şöyle biz bu daha önce de konuşulmuştu ve e, hani onlar ve eşleri, Onlar ve eşleri, eşleri, hmm. nikahlı eşleri cennette o diyor havuz başlarında, bahçeler içerisinde konser dinleyecekler, müzik dinleyecekler. Konser mi dinleyecekler? Evet, konser dinleyecekler. Bu Her ayet türlü mi? nimet var dedi ki tabi. Her türlü hum, müzik hum de var o zaman. Hem de şeylere, koltuklara serilmiş Böyle kanepelerde, koltuklarda oturmuş. Gayet rahat, gayet keyifli bir şekilde oturacaklar. Hüm onlar ve ezvacı, ve zevcileri, hanımları beraberce orada diyor şey dinleyecek. Peki şimdi madem aile kavramı olacak. Aslında şöyle Hı. mantıklı Hı. bir soru. E, aile kavramı olacaksa o hep huri denir ya, huri evet. tasviri vardır Hı. ya. Hı. Evet. O zaman huriler huriler, hizmetçiler. Aile, ha, hizmetçi olarak düşünmek evet. gerekiyor. Evet. Hani sanki e, Huri çok güzel kadınlar olacak da işte o kadınlar... E, şimdi eğer eşi cehenneme gitmişse Allah onlardan birkaç tanesinden nikahlayıp ona verecek tabii yani. Boş bırakmayacağım. Hocam alemsiniz gerçekten <gülüyor> e, mi? E, tabii yani ne ne, ne, ne olacak yani. Ha. Eğer mesela bazı akrep sultanlar vardır tam cehennemlik bu dünyadan zaten belli oluyor. Onun cennette ne işi var? Adam zaten orada kurtulmak istiyor. <gülüyor> bir de cennetten mi gelip benim diyor başıma bela olacaksın. O cehennemde yanarken. O hurilerden Allah ona eş verecek tabi yani. Peki bir de e, kadınlar için e, durum ne olacak peki? Kadınlar için de aynı şey. Eğer kocaları cennetlikse. Ve işte Hazreti Ali Efendimiz diyor. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Fatıma'yı kendisi yıkadı. Halbuki ashab itiraz ettiler. Dediler ki sen işitmedin mi peygamber efendimiz... ...ölümle beraber nikah fes olur. Sen artık ona yabancısın, ecnevisin. Ölümle, birlikte nikah, fes ölümle birlikte, birlikte nikah fes olur dedi. Hmm. Hazreti Ali efendimiz dedi ki... ...bizim nikahımızı kıyarken siz peygamberi işitmediniz mi? Ben Ali ile Fatıma'nın nikahını... ...fid dünya vel ahira diyerek hem bu dünya için kıldı... ...hem öbür dünya için kıydı dedi. Herkesin nikah fes olur ama bizimki olmaz çünkü nikahımızı peygamber kıldı ve her iki dünya için kıldı. Onun için kendisi yıkadı. Böyle. Peki şimdi siz böyle hani beden filan orada yeniden yaratım sonra e, aile kavramı evet. eşler falan diyorsunuz ya Hı. ya da işte eşi cehennemdeyse Hı. o adama bir başka huri gelir onunla nikah kılır dediniz evet. ya o zaman da tabii şimdi insanlar merak ediyor. Diyorlar ki Öyle bir cinsellik var mı ki cennette? Olduğunu söylüyor ama o cinselliğin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Nasıl söylüyor olduğunu? E var eşler var diyor. Ama eşler var diyor. Evet cinsellik de var. Yani eşler varsa ama bu ruhani bir şey, ilişki midir? Aşırı bir sevgiden doğan bir şey midir? Bizzat cinsel ilişki midir? Çünkü çocuk yok doğmayacak orada. Herkes olduğu gibi kalacak yani. ha, Çocuk yok. Yok çocuk ha, yiyecek, o lezzeti tadacak, fakat kazurat yok, şu tuvalet yok yani atesana yok. Atölye. Başka yok. bir vücut, başka bir di ona da cismi latif diyor zaten işte. Hı. Daha şeffaf, daha latif bir cisimle bulunuyor, daha ruhani bir hayat i̇şte, O onun o kadar şeyler ama eşler var diyor, Ezvacihum diyor, açık açık söylüyor Kur'an'ı. Ama cinsel ilişkinin şekli nedir? Nasıl o bu dünyadaki gibi değil herhalde. Ama tabii her e, seven sevdiğine kavuşamıyor. Hani herkes... Kavuşuyor, e, kavuşuyor sevdiklerisi. Bu dünyadan se bahsediyorum. Evet. O zaman hani e, diğer tarafta da yine evet. insanlar sevdiklerine Muhakkak, kavuşacak. Mesela bazı da şöyledir. Hani sevdiğiyle evlenemez de giderler kızı başkasına verirler falan. O evet. halbuki öbürüne sevdalıdır. Doğrudur. O zaman, Cennette bu durum ne olacak? Yine başında öbür kocası mı olacak? Hayır, aşk, aşk aşık olduğu olacak. Aşık oldu, ha. Evet. Çünkü aşkı veren Allah'tır. Aşkın sahibi de Allah'tır. Şimdi ben, ben sevdim mesela, aşık oldum. Ve herkes diyor ki ya vazgeç. Ya ben aşık olsam, eğer bu benim irademle aşık olmuş olsam, benim kendi isteğimle, irademle istediğim zaman vazgeçerim. Araba gibi mesela alıyorsun, seviyorsun. Ondan sonra diyorsun bunu satalım eskidi. Yok öyle bir şey. Sen kendi iradenle ondan vazgeçemiyorsun. Bilakis vazgeç dedikleri zaman daha çok bağlanıyorsun aşka. Peki hocam bir soru daha. Bir izleyicimiz diyor ki Demek ben... Demek ki aşk ilahi bir tasarruftur. Ruhani bir tasarruftur. Ruhumuz üzerinde Allah'ın tasarrufudur. Allah sevdiriyor. Yani biz kendimiz sevmiyoruz. Evet buyur. Bir izleyicimiz diyor ki ben diyor köpeğimi çok seviyorum. Cennette köpeğim yanımda olur mu? Olabilir. Aa, hayvanlar olabilir mi cennette? Tabii. Ashab-ı Kehf'in köpeği de cennete girecek. Hmm. O iman etmiş gençlere hizmet ettiği için. Onları koruduğu onların mezarında beklediği için. O köpek de girecek. Salih Aleyhisselam'ın devesi de girecek. Düldül de girecek evet. belki. Mu muhtemelen. E zaten orada başka... Ama onlar şimdi hani Kur'an'da ismi geçen belki ya da işte ne bilmiyorum ee diyorsunuz ya Asab-ı Kehf onlara yardımcı olduğu için falan. Onun dışındaki sıradan herhangi bir ee, birinin sevdiği e kedisi köpeği... onlar prototip tabii yani o özelliğe sahipse o da gidecek. Ama nasıl hocam? nasıl prototip? Ya, yani o... Mesela Ashab-ı bir prototip, bir örnek, bir temsili, bir misal. Ha o oluyorsa O başkasının Tabii o durumda mı? olanlar, o hali kazanmış olanlar. O hali nasıl kazanırsın ki kendi kendine? Niye kazanmasın kendi. ki, A, ki, adam, ki değilse... adam müminse, Müslümansa, Allah'a ahirette inanıyor? Eğer inanıyorum. insan çok seviyorsa ve onun ha, gibi hali, olmak kendi hali, istiyorsa diye. Yani. kendi hali. Yani bu hayvanın özelliğiyle ilgili bir şey değil. Hayvanın özelliğiyle demiyor mu? Sahibinin özelliğiyle <gülüyor> diyor. Allah <tabii. gülüyor> Çok avladıysa, çok ısırdıysa kötü köpeksi. Sahibinin <gülüyor> özelliğiyle. Ha, güzel. Peki. Yine devam edelim. Ama orada edelim. zaten kuşlar, öteki canlılar vesaire hepsi olacaktır. Ve tüt de gidecek. Hazreti Süleyman'a haberleşmek bu şu. E, çok güzel bir soru var. Adem'le Havva bizim gideceğimiz cennetten mi kovuldu? Öyledir. O cennetten kovuldu. Ha. Onun için ata yurduna gidiyoruz yani. Ata yurdu. Evet. Ana yurda gidiyoruz. Hocam 8 kat cennet dediniz ama bu cehennemi e, çok anlatmanız 7 kat olduğundan bahsettiniz ama bu 7 kat e, belli mi? Ama şimdi insanların bu dünyadaki ahlaki durumları, iyilik durumları, betelim, dinlendirlik betelim durumları derece derecedir. Mesela az günah işlemiş adamdır. Tevbe etmeyi unutmuştur. Yahut etmiştir de kabul olmamıştır. Orada az bir müddet yanacak. Çünkü cennete temiz olanlar girecektir. Yanarak da temizlenir insan. Yani bu içinde od odununu da kendi götürecektir. Zaten şey yoktur. Yani bu bir şey gibi düşün. Cehennem içimizdedir. Odunu da içimizdedir. Yaptıklarımızdır, yaşadıklarımızdır. Bu bir vicdan azabı şeklinde düşün. Orada işte bir müddet o azabı çekip Zaten bu dünyada başlıyor. Cennet hayatı da, cehennem hayatı da bu dünyada başlıyor. Şimdi aslında. temizlikten bahsettiniz ha. ya, yani bu hijyenle alakalı <gülüyor> mı? İğneyi de ya böyle ateşe. Bedeni temizlik manasına söylemedim. Hı. Ruhsal temizlik manasına söyledim. Peki benim en merak ettim... Temiz adam... huylu, temiz ahlaklı, temiz düşünceli o manaya. Tamam. En merak ettiğim hususlardan bir tanesidir. Hı hı. Hocam. Ee, mesela... Siz Hazreti Mevlana'ya gönülden bağlısınız değil mi? Çok evet. hani sevdiğiniz. Çok seviyorum. Vizat ki konuşurken Hı. de ondan hep örnekler veriyorsunuz. Ee, cennette mesela Mevlana'yı görecek misiniz? İnşallah. Tabii niye görmeyelim? Allah isterse gösterir. Hazreti Peygamber'i de görmek istiyorum mesela. Peygamberimizi de herkes, her ümmeti Muhammed'in her fert orada peygamberini görmek ister. Herkes Allah'ı da görmek ister. Allah, Çok da, ileri gitmek Allah da görünecek zaten. Öyle tecelli, mi? Tabi tecelli edecek. Peygamber Efendimiz'e Miraç'ta nasıl göründüyse ne diyor Süleyman Çelebi? Ahirette öyle görür ümmeti diyor. Ahirette de ümmeti Peygamber'in Miraç'ta gördüğü gibi görecektir. Bu kadar yakın olan Allah bize bizi bizden bize bizden daha yakın olan Allah öbür dünyada tecellisiyle yine görünecektir. Gerçi dediniz ya hani, e, hani peygamberler başka bir cennet katında olacak. Hani iyi insanlar da başka bir cennet katında olacak. Acaba Hı -hı. hani oradan... Yok yok mi? o kadar katlar bertebe kendi nimet bertebesidir onlar. Arada böyle çinseddi gibi bu duvarlar yoktur yani onu da söyleyin. Hı -hı. Muhakkak ki peygamber efendimiz zaman zaman ümmetini ziyarete gelecektir. Yahut biz ona zaman zaman gideceğiz ama herkesin ikametgahı olarak kullandığı yerler farklı farklı olacak. Derecesine göre. Her sorumuzun cevabını bulabilecek miyiz? Mesela dünya evrenin nasıl yaratıldığı o ilk ana dair. Hı hı. Yok bu dünyada da var zaten Kur'an'da var. Bu diyor evreni. Ol dedi oldu mu diyeceksiniz? Evet, ol dedi oldu. O ayrı da hani onun görseli. Şöyle şimdi diyor ki. Evvela halkin nuayduh diyor. Biz onu ilk halk ettiğimiz, ilk yarattığımız şekle dönüştüreceğiz, döndüreceğiz tekrar. Diyor. Kıyamette. Her şey aslına dönecek. her şey O aslına zaman yine olacak. belki de büyük bir patlama öyle mi? Evet. El-kâriâtu mel ve me edrake mel O patlamayı anlatıyor zaten Kur'an-ı Kerim. O büyük patlama, büyük gürültü. O nedir onu sen biliyor musun? Onun hakkında bir bilgin var mı diyor. Kur'an-ı Kerim evreni de anlatıyor. ...ama daha çok insanı anlatıyor. İnsan indeklidir. Ama... Ve insana lazım olan bilgileri veriyor. Bizim bize lazım olan bilgileri veriyor. Evet. Hı. Ama dediniz. Ama dedim şöyle... E, ...hani ben neden bu dünyaya geldim... ...işte in, insanlığın... ...hep böyle bir arayışı vardır. Ya da kendi hayatımızda... ...cevabını aradığımız sorular vardır. Belki... Hı. ...insanlık adına küçük sorulardır da... ...bu bizim merakımız hep e, hani gıdıklar. O soruların da cevabını... ...bulacak mıyız öldüğümüz tabii, zaman? Tabii bulacağız. Bu dünyada da buluyoruz zaten. Bu dünyaya niye geldik? Ahireti kazanmaya geldik. Bu, bu, bu beden... ...bu toprak saksı... ...bu ruh tohumu... ...buraya ekildi, buradan filizlendi... ...fidan oldu... Hı. Bunun vazifesi ruhu geliştirmektir. Başka bir vazifesi yok. Yani beyin dediğimiz, işte beden dediğimiz, madde dediğimiz, fizyoloji, fizik neyse adını verdiğimiz bu beden, bu vücut aslında bu dünyada ruhu geliştirmek içindir. Oscar Wilde'nin bir sözü var, meşhurdur o. Şöyle diyor, ruh bedende ihtiyar olarak doğar, beden ruhu gençleştirmek için ihtiyarlardır. Yani siz toprağı hani toprağı değiştirelim diyorsunuz ya bazen saksılarda iki sene üç sene kalınca bunun bir toprağının değişmesi lazım. Bu toprak saksının bir tek vazifesi var. Ruhsal gelişimimizi sağlamak bu dünyada. Çünkü öbür dünyada o bize lazım olacak. O gelişmişlik lazım olacak. Hangi gelişmişlik düzeyiyle buradan gidersek öbür dünyada o, o seviyede olan bir yere gideceğiz. Yani işte cehennemlerin, cennetlerin farklı farklı olması da budur. Kimler kesinlikle cennete giremez? Allah'ı inkar edenler, Allah'ı kendilerine Rab olarak reddedenler... ...Allah da onları kulluktan reddediyor. Başka bir şey yok. Ötekiler Allah'ım ben günahkarım, sana inanıyorum ama hep kötülük yaptım. Hiç de güzel ameller işleyemedim, ibadet edemedim. Hayır hasenat yapamadım. Sana hakkıyla kulluk yapamadım deyip tevbe istiğfar edenler de cennete girecek. Peki Allah'a inanmıyorsa ama çok çok iyi bir insansa olmuyor Efendim olmuyor, Allah... olmuyor. Olmuyor. Olmuyor. Yani şu şekilde. Sen vatandaş olarak kendini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul etmiyorsun. Başka bir ülkenin vatandaşısın. Türk Dünya devlet... vatandaşıyım mesela. Ha, Türk, diyorum. Türk devletinin sana sahip çıkmasını beklemeyeceksin. Sen kuluken Allah'ı reddediyorsun. Allah da diyor ki sen beni tanımıyorsa ben de seni hiç tanımıyorum. Cehennemde yerin hazır, bekle oraya git. Peki hayatı boyunca inanmıyorsa ama öldükten sonra ben bir hata işledim. Öldükten Meğerse... sonra bütün ameller kapanıyor. Öldükten sonra inanmanın hiçbir faydası yoktur. Zaten gözüyle görmeden. Peki ama zaman... hep böyle güzellikler yaptıysa, iyiliklerle insanlara yaklaştıysa, birileri sürekli onun için e, hani inananlar onun için dua ettiyse. ...sonrasında da sevap defterine işlemiyor mu? Hayır. Olmuyor hayır, mu? Hayır, hayır. Defteri yok ki onun. Nereye işlemiyor? E peki Allah'a inanıyorsa ama can aldıysa o cennete gidiyor mu yine de? Can aldıysa aldığı can kadar yanar. Ondan sonra gider. Ama bir insanın hayatından koparıyor can. İşte canın. o hayatı orada ne kadar yanmasını gerektiriyorsa onlara Allah karar verecek. Peki bana kul hakkıyla gelmeyin diyor. Malikiyevmiddin diyoruz zaten. Niye Malikiyevmiddin diyoruz? Hı. Bana geliyor efendim Edison cehenneme mi girecek? E sen cennete mi cehenneme gireceğini biliyor musun diyorum. E yok diyor. E ne diyor Edison'u karıştırıyor. Niye Edison'a takmış ki? Edison'a takmış efendim dünyayı güneş gibi aydınlatmış, elektriği icat etmiş. Bu diyor mübarek adamın diyor ben cennete gitmesini istiyorum diyor. Ha istediği diyor. için soruyor. Ha soruyor. Diyor ama o, insanlar tamam. bu kadar büyük ha, katkıda diyorum, şimdi senin vicdanın. Bu Edison'un cennete girmesini istiyor değil mi? İstiyor. Oh, hocam istiyordu. Ha. Diyorum Allah'ın vicdanı senden de mi vicdansız zannediyorsun Allah'a diyorum. Niye kendi kulunu Allah'a terk et? De'ni ve men halaktu. Zerni ve men halaktu vahyden diyor. <gülüyor> Benim yarattığımı bana bırakın Ahirette kimin cennete girecek, kimin affı olacağı, kimin günahından bağışlanacağı, kimin amellerinin kabul olacağı, olmayacağı Allah'a ait bir şeydi. Peki bana kul gelmeyin diyor. E tabi kul hakları önemli. Şimdi e, canını aldığı kişinin de hakkını yemiş olmuyor mu? Yiyor tabi yok. E o zaman nasıl öldü... tekrar cennetlik olacak ki o e, kişi? O hakkını halal ederse o adam, o öldürdüğü kişi... E... Çekti vurdu öldü gitti nasıl helal sonra orada, öldükten orada, sonra da helal etti durma var mı? Orada, tabii orada mahşerde. Mahşerde istersek helallik vereceğiz istersek helallik vereceğiz. Tabii verecek tabii. İsterse veririm. Hakkını alır veya hakkını bağışlar. O bakımdan. Bu önemli. Önemli tabii yani şu şekil. Yani o cehennem oradaki hesap kitap işinde bizim aklımızın ermeyeceği alem tabii. auranın sahibi Allah'tır. Orada hükümran Allah'tır. Allah'ın dediği olacak. Ama ölçüler verilmiş yani. Buradaki belli ölçüler verilmiştir. Adil Akhtan demiş ki bana kul ile gelme sözü uydurma Kur'an'da böyle bir ifade yok. Öyle mi? Kur'an'da böyle bir ifade... Ama kul hakkı peygamberimizin hadislerindedir. Yani hadisten var. alındı. Tabii. Tamam. tamam. Peki e, hocam... E, mesela... ...bu etu kullezi hakkahu diyor. Her hak sahibine hakkını verin diyor. Yani Kur'an'da olması, olmaması, Kur'an'a aykırı bir şey değil ki o Kur'an'da yok diyerek hemen reddetmek. Bu birbirimizin hakkına riayet edin diyor. Daha ne diyecek yani? Pekala. Hı hı. Yine devam edelim. İzleyici sorularıyla devam edelim. Ee, o kadar enteresan sorular gelmiş ki ama aynı hani bazısını hı hı. soramıyorum. Onları artık şeyden yayından sonra. Sırat Köprüsü. Hı. Sırat Köprüsü ne anlamamız gerekiyor? Sırat köprüsü, ist, ihdine sıratel müstakim işte. Sırat köprüsü odur. Nedir yani sırat? Köprü diye bir şey yok. Sırat-ı müstakim var. Doğru yol üzere gideceksin. Doğruluktan ayrılmayacaksın. Dürüstlükten ayrılmayacaksın. Ve bu doğru yoldan gitmek de öyle kolay bir iş değildir. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Bir ince uzun bir yoldan işte Veysel de öyle diyor ya uzun ince bir yoldayım diyor. O da bir nevi sıratı müstakimi anlatıyor. Sıratı müstakimin içindeyiz o yoldayız bu dünyada yaşarken zaten o yolun içinden gidiyoruz. O yolun üstünden gidiyoruz. İnsan kendi kendini de aldatır. Yani aklımızla vicdanımız ve Allah'ın istekleri Allah'ın iradesi. Üçünün aynı şeye, istikamette olduğu bir yol üzere gidiyoruz. Hem makul olacak, akla uygun olacak. Hem vicdana uygun olacak. Hem Allah'ın isteklerine uygun olacak. O yolda yürümemiz isteniyor. İşte o sırat-ı müstakim odur. Çünkü inne Rabbi ale sırat müstakim. Benim Rabbim de sırat-ı müstakim üzeredir diyor. Benim Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir. İki dokta arasındaki en kestirme mesafe doğru yoldur. Sen doğru yolda gidersen, yani biz bir bu doğru yolun bu ucunda biz varız, öbür ucunda Allah var. Bu yoldan giden Allah'ı bulur, Allah'ın rızasına kavuşur. Peki, ee, ne kadar değişik şeyler akıllarına geliyor. Mesela cennetle, neyse bu... Cennetle cehennemin birbirine sürtmesinden mi oluşuyor evren gibi böyle bir enteresan her an oluşmaya devam ettiği söyleniyor gibi bir kafasına bir şey canlandırmış izleyicimiz ama bunu ben de anlayamadım. Şimdi zebaniler, cehennem zebanisi denir ya hocam. Evet. Nedir? Cehennemde görevli melekler. Ha ne melekler. Oluyor? Tabii. Ama zeban deyince hani biz, melek... Biz zebani diyoruz. Zebani ya Kur'an'da da var. İşte ikra suresinin ilk gelen surenin sonunda... Zebani kelimesinden bahsediyor Allah. Tutar diyor zebaniler onu perçevinden tutar, kakülünden fırlatır, cehenneme atarlar diyor. Güçlü kuvvetli melekler. Güçlü kuvvetli melekler. Evet. Ee, bazı kişilerin böyle ölüm anında hani böyle bir şeyler yer gibi bir hal geldiği. Hani acaba bir e, cennet mi gösteriliyor kendisinden cennetten? Bir şeyler gösteriliyor. Gösteriliyorsa gösteriliyor. Gösterilmesi de mecburi değil. Vallahi Yoksa o belki bilinsiz gösteriyor. hareketler mi onu bilmiyorum evet. da. Zannediyorum herhalde Hallacı Mansur düşünülerek bu soru sorulmuş. Hani e, Hallacı Mansur'un gözünün önündeki perde kaldırılıyor ve e, orada aç bir sefil vaziyette e, olsun ve demir parmaklıklar ardında insanlar onu o şekilde görsün itibar kaybetsin diye. Yanlışım varsa lütfen yok, düzeltin. Yok. Evet, o şekilde yani. tutulurken. Bir bakıyorlar ki keyfi yerinde gayet iyi filan ve diyor ki benim gözümlerindeki önündeki perde açıldı. Ben cennet meyvelerinden zaten besleniyorum. Evet olabilir. Hani, hani bunun bir benzerini bir insan Onun yaşayabilir mi? Bunun bir benzeri mi? işte şeyde var. Hazreti İsa o son yemekte enzil aleyle ma ideten minessemâ dediler. Gökten bize bir sofra indir. Hazreti İsa'dan mucize istediler. O oldu. Ee, dindar katolik bir insan cennete girebilir mi? Ben onun cennete kimin gireceğine kimin girmeyeceğine katiyen cevap vermem. Çünkü orası Allah'a ait bir şeydir. Hmm. Cennet kokusu... Bunu soranın kendisi cehenneme girecek mi cennete girecek mi biliyor mu? Hayır şunu diyor demek ki yani ha. hani Müslüman değil ya. Evet. Ee, Müslüman değil ve e, hani Hristiyan koyu da bir e, evet. Hristiyan dolayısıyla onun cennete girip girmeyeceğine dair önceden bir şey söylemek Kur mümkün Kur'an'da var inşallah ayet var. Sahbilerin, Hristiyanların, Nasaranın Nasaranın diyor imanlı ve iyileri de cennete girecektir diyor. Eyüp Kılıç sormuş. Neysu sevaen min ehlil kitabi minhum ümmetun kaimetun yetlun ayetillah diyor. Kur'an haber veriyor. O ehli kitabın hepsi aynı değildir diyor. Onların içinden gece gündüz Allah'ın ayetlerini okuyan iyiler de vardır diyor. Evet. Hocam, o Allah'ın kulları tabi. Evet. İntihar edenler cennete giremez denir. Hayır Doğru mu? öyle bir şey yok. öyle bir Aa, şey yok. yok mu o kendi yok canına kıyanlığı? Yok. O sadece Allah'a isyan etmiş oluyor. Çünkü veren can veren can alır. İntihar eden de kendi kendini öldürmekle başkasını öldürmek arasında çok büyük bir fark yoktur yani. Çünkü Allah'ın alması gereken canı kendisi alır. Kendi canı olsa dahi o yasaktır. Yani başkasını öldürmek ne kadar yasaksa dinen, kendi kendini öldürmek de sadece bir yasağı çiğnenmiş oluyor. Ama günahı kadar cehennemde kalacak ve ondan sonra Allah gidme bilir gidme şansı onu da Allah var. bilir. Ya biz bütün ahiret işlerini böyle bir saatte halledecek durumda değiliz zaten. Belli ilkeleri söylemeye çalışıyor. ana hedefleri, ilkeleri söylemeye çalışıyor. Doğru söylüyorsunuz hocam. Evet. Konuşulan, anlatılan şeylerin kaynağı Kur'an-ı Kerim midir? Ahmet Mermer. Tabii. Tabii Sordu. ben Kur'ansız bir şeye, Kur'an'da olmayan bir şeyi zaten söyleyemezsin Denir dediğiniz ki. yerlerde, öyle diyor dediğiniz yerlerde Kur'an-ı Kerim'den ayetten. Kur'an-ı Kerim veya Peygamber'dir, hadistir. Hı. Ayet evet. diyor, ayet. Tamam. Devam edelim. E, ahirette de... E, şu hesap meselesiyle ilgili olarak merak edilmiş. Hesabın nasıl verildiği? Hesap görülüyor zaten bu dünyada tıkır tıkır tıkır. Hayır şu tıkır soruluyor mu mesela İşliyor. sen bu hayır. günahı işledin. İşte sen şu kişiyi hayır, öldürdün hayır, neden? Hayır, hayır. öyle bir öyle soru bir var, şey var mı? Seri ol hesap, İlla Allah seri ol hesab. Allah çok süratli seri hesap yapar diyor. Zaten hesaplar bu dünyada çalışıyor. İki tane melek buradan. Birisi şerri birisi gayrı yazıyor. İcmal olarak gidiyor. Oraya sadece imzalar kalıyor. O kadar. Peki burada dediniz şu anda burada mı? Burada tabii. Yani şu anda yazıyorlar. Şu anda yazıyorlar. Şu anda yazıyorlar. Hem de kameraya da çekiyorlar. Sizin kameranız gibi. Ondan sonra onlar o mikrofilm şeklinde orada görünüyor. İnanmıyorsan orada sana filmin gösterebilir. Ne söyledin, ne yaptın, nereye gittin aynen. Ha ama sana... işte hani orada istiyorsan dedin ki, itiraz, demek ki bir noktada belki itiraz hakkı hatta oluyor Hatta sana diyor, diyor ki bak kitabını kendin oku diyor. Kendin. Belki orada vicdaniye bir hesap olacak diye insanın yaptığı kötülükler kendine Tabii mi gösteriliyor? Tabii kendisine gösterilecek, gözüyle görecek. Peki birisi bizim mesela çok mutever bir insan olduğumuzu düşünebilir. Biz halbuki onun arkasından bir sürü iş çevirmişizdir. Olabilir. Yukarıda öyle bir yüzleşme var mı? Hepsi var, hepsi var. Hesaplar şey zaten görüntü şeklinde. Yani nasıl bir manevi bir kamerayla o melekler bizim söylediklerimizi kayda geçiyorlar. Hem ellerinde teypleri var hem kameraları var hem görüntülü hem sesli. ...hem yazıyorsan yazılığı... Kaçışı yok. ...hepsi var hiç kaçışı yok. Zaten orada diyor... ...eğer sen verilen hükme inanmıyorsan... ...ikra kitabı, kendi kitabını kendin... ...hani bazı hocalar şey ederler... ...derste... ...mesela doğru soru... ...beş tane soru sormuştur... ...doğru cevaplar, şunlar, şunlar, şunlar... ...şu cevapların doğruları bunlardır... ...verir hocaya o yazılıları... ...tekrar kendi notunuzu kendiniz verinler. Herkes kendine kendi notunu kendisi verecek zaten orada. Orada itiraz falan yok. Ben bunu yapmadıydımdı, yaptımdı falan yok. Şehid et aleyhim. Sen şey diyor, elleri, parmakları bile ona şahitlik edecek diyor. Elleri, ayakları, parmakları. Yaptı, yapmadı. Hı? Şahitlik edecek diyor. İşte bu parmak izi gibi. Hmm. Hiç öyle kaçış yok. Ya Allah, Allah yarattığından vazgeçmiyor ki. Allah yarattığını başıboş bırakmıyor. Peki. "Fehasibtü men ma diyor. Biz sizi boş yere mi yarattık zannediyorsunuz öyle bir şeye. Yap, zannediyorsunuz. Cennetin ortak bir dili olacak mı? Efendim? Cennetin ortak bir dili olacak mı? Ortak bir dili sevgi. Sevgidir. Hocam, ne demek o şimdi? E, tabii. <gülüyor> Sevgiyle anlaşacaksın. Orada muhabbet ehlidir orada cennet. Cennet sevi, sevenlerin sevilenlerin yani gibi. sanki telepatik bir durum gibi olabilir bu dünyada illa ki hepimiz dille illa ki lisanla anlaşmıyoruz ki hmm. gözle kaşla da anlaşıyoruz işaretle <gülüyor> de anlaşıyoruz <gülüyor> Doğru. Evet. peki cennet kokusu diye bir şey ha, var yalnız mı yalnız böyle bir kayıt var Kur'an lisanı olacak diyor peygamber lisanı olacak diyor Arapça Arapça da Şimdi biz bu dünyada ona Arapça diyoruz. Evet. Orada da cennetçe diyeceğiz. Yahut Kur'anca diyeceğiz. Neyse o değil? Yahut Kur'an'ın özü. Belki Kur'an'ın manaları orada yaşayacak. Hep mana tecelli edecek. Ha, bir de şu çok önemli. Ee, bu programı yaparken tabii e, size sorduğum soruların bir kısmını... ...başka Hı. vesilelerle başka konuları konuşurken... Başka hocalara da sormuşluğum vardır. Çok farklı cevaplar almışlığım da vardır. Doğrudur. Ha, o zaman işin özü ne? Kim gerçekten doğru kavramış? Kim e, hakikati anlatmış? Ya da tabii burada herkes iyi niyetli muhakkak da. E, ama... Bir ayeti okuduğunuz zaman onun gizli anlamları da olabilir ya da bizim aklımızın tabii, tabii, ermediği Söyledim noktalar filan da olabilir. Tabii. O zaman herkes her şeyin en ince noktasına kadar herkes, vakıf olacak diye bilgisine. Herkes her şeyin en ince noktasına kadar değil, herkes her şeyi en kaba noktasına kadar bile bilmez. Hayır orada. Ha, orada Ahirette mı? Ahirette diyorum. Burada soruyorsun Ahirette diyorum. Burada herkes kendi idrak seviyesine göre, hmm. kendi kavrayış seviyesine göre... ...oradan bir zevk, bir mana... ...bir takım şeyler çıkarabiliriz. Sonra bir tane manada çıkmıyor... ...ayetlerden birçok mana çıkıyor. O bakımda. E orayı bilmiyor, oraya gidince öğreneceğiz. Evet. Ee, ama... ...ama orada itham yok... ...iftira yok... Aynen. kavga yok, gürültü yok, niza yok... ...yani bu dünyada... ...bizim hoşlanmadığımız... ...kırka yakın kötü huy dediğimiz şeyler var ya... Hı. Onların hiçbirisi yok orada. Peki evet. e, hocam o zaman cehennemde de evet. neden hoşlanmıyorsak onlar, ha, bu kolay. arada niye gülüyorum diye evet. ya, bakabilirsiniz. Burada bazı çok enteresan tweetler falan da geliyor. E, cehennemde de o halde ne sevmiyorsak Evet onlar var. orada. Hı. Hasatçılar, fesatçılar, işte büyücüler, onlar insanları aldatanlar, zulüm yapanlar, ha, haksızlık Bilhakkan. yapanlar. Evet. Büyü e, yapmak günahtır diyebiliyoruz. Tabii tabi. e, Büyü yapan muhakkak, hani şimdi diyeceksiniz ki yani kimin gideceğine karar veremeyiz ama. Şirkle, şirkle, sihirle küfür eşdeğerdir onu da O. söyleyeyim. Oo. Evet. Şirkle küfür ve sihir. Yani sihire inanmak. Doğrudan doğruya küfür. İnanmak mı yapmak mı? Yapmak zaten inanmak yapmak aynı şey. Tabii Nasıl ikisi? aynı şey hocam ama şimdi hani inanmak dediğiniz hı hı. E, hani büyü, sihir bunlar Kur'an'da geçmiyor mu? Geçiyor. E tamam o zaman varlığına inanıyoruz. Ha, o maneye değil. Ne? Büyünün kudretine inanmak. Yani ha, büyü, bunun iyi bir şey yani olduğuna Allah'ın dediği olmaz da büyücünün dediği olur. Falan. O, manaya, ha, o manaya. Ve yapan diyorsunuz? Yapan da, yaptıran da, inanan da. Yani büyünün gücüne, kudretine inanan da, teslim Peki, olan Peki iyi da, bir gerekçeyle yaptıysa? İyi bir gerekçeyle yapmış olsa dahi yine caiz. Olmaz. Evet. Mesela yola getirmek için, eve bağlamak için. Bu dağın diye seseci diyor. Yani? Siz bana dua edin. ...ben sizin dualarınıza karşılık veririm diyor. Büyücüye gitmemizi isteseydi Allah... vücüye gidin bir yaptırın yaptırayın derdi. olacak o. Peki veli zatlar böyle sevdiklerine, yakınlarına... ...ya da onların işte türbelerine gidenlere filan... E, ...ne bileyim hani tanıdık gelenlere böyle... E, ...bir e, iyilik yapabiliyorlar mı orada? Hayır bütün iyilikler Allah. Hayrı ve şerrihi min Allah'tır. Hı. Biz o türbelere gidiyoruz... ...o iyi zatların yanında konsantrasyonumuz daha artar diye gidiyoruz. Mesela bir plajda yaptığın duayla camide yaptığın dua arasında fark vardır. O bizim konsantrasyonumuzu, kalbimizi verdiğimiz işe, duayı Allah'a daha yakın hissediyoruz kendimizi. Bir manevi makamda, bir türbede, bir camide, bir mabette, Kabe'ye niye gidiyor bu kadar insanlar işte hacdır, ümredir falan diye. Orada Yoğunlaşsın daha çok, diye. Tabii yoğunlaşıyor orada. Duada, iç, kendi hem Hı. psikolojik bakımdan Kendisini daha konsantrasyon oluyor Hem de o kadar insanın Allah Allah diye feryat ettiği bir yerde tabi Allah duygusu dua daha çok kabul oluyor. Anne babanın duasını almak iyidir derler. Peygamber duası gibidir. Anne peygamber babanın. duası Evet anne baba duası peygamber duası gibidir. Allah katında kabul olur. Zaten ana baba duasını alın diyor Peygamber Efendimiz de tavsiye ediyor peki cennet annelerin ayakları altındadır sözü nedir? çok güzeldir yani anne olmak annelerin insana annelerin rızasının ayağın altındadır demektir Hı. yani annelerinin duasının annelerinin rızasına bağlıdır cenneti kazanmak demektir Hı. yani ayakları altında demek senin şerefin benim ayaklarım altında diyor mesela o manayadır bu bir mecaz ifadedir ya da illa ki cennet annem ah annemin ayakları altında olur mu? Hı hı. Yani onun rızasının, onun şeyinin, duasının şeyinin kabulünün, onun gölgesindedir manasında. Bir başka ayette de şey hadiste de Peygamber Efendimiz cennet kılıçların gölgesindedir diyor. Yani. Bir başka hadis-i şerifte de. Ne demek cennet kılı kılıçların? Şiğrecih'den Allah yoluna gaza yapanların Gölgesinin altındadır diyor cennet. Yani cennet öyle kazanılır buyuruyor. Hı. Bir başka hadiste de e, cennet kerimlerin yurdudur diyor. İkram edenler, cömert insanlar diyor. Onların yurdudur cennet diyor. Cennet cömertlerin yurdudur diyor mesela. E, kılıçların gölgesindedir. Ananın ayakları altındadır. Hı hı. Kerimlerin yurdudur. Buna benzer çok hadis-i şerifler vardır. Yani cennet nasıl kazanılır? Anne'nin rızasıyla kazanılır. Yahut Allah yolunda savaş ederek, cihat yaparak kazanılır. Bunlar şeyler yani anlaşılmayan bir şey yok ki bunlarda. Fazla yoruma da ihtiyaç yok yani biraz, biraz edebi laf, güzel sözler söylenmiştir. Evet. Şimdi Allah yolunda, Allah için cihat hani günümüzde nefisle mücadele için mi? Allah için cihat. Kendi kötülüklerini yenmeyenin zaten... Hı, kendi düşman. şeytanınla mücadele edeceksin. Evet, ha? kendi düşmanını, şey, nefsini yenmeyen adam kafir öldürmesi cihat değildir zaten. Ona cinayet derler. Hı, güzel. Evet. Güzel. Peki hocam, e, şöyle bir soruyu soracağım size. Ömrün uzaması veya kısalması mümkün müdür? E, Mahmut İlbar sormuş, daha önce demiştiniz ya. Hani ölüm vakti aslında insan doğduğunda hani tabii ki Allah tarafından belirleniyor, biliniyor ama bu insanlara verilmiyor. Bunun bilgisi verilmiyor. Çünkü ona göre belki bir yaşam süreceksiniz. Bu sizi etkileyecektir diye. Peki mesela yapılacak belki dualarla ne bileyim bir başkasına muamelemizle e, iyiliklerimizle, kötülüklerimizle şey nasıl bir e, bu zamanda müdahale etsiyorsanız mü, hadis-i şeriflerde bu? var Buna, bununla ne diyor? ilgili çok hadis-i şerif var mesela diyor ki ha. sadaka ömrü uzatır diyor sadaka diyor hastalara şifa getirir diyor az sadaka çok belayı def eder bizim atasözü haline gelmiş hadisler vardır peygamber efendimiz söylüyor yani iyilik yapmak ama belayı def eder de evet hani Ölümün ömrü önüne de, geçebilir, ömrü uzatabilir ömrü mi? Ömrü uzatabilir. Ömrüne bereket diye bir bazen... Diyoruz, dua ediyoruz. Dua ediyoruz o diyoruz, dua kabul o şey edilirse ne olacak Allah iki sene, üç sene daha... Ya da Onu hasta ekler. birinin başında hani yakarırız deriz ki hani ne olur e, benden alma, evet. şifa ver diye... Doğru, Bir doğru. ihtimal şey yarayabilir mi diyorsunuz? Doğru, dua ederiz. Allah kabul ederse onun Hı. dediği olur. Hocam, Dilara gönül al çok güzel bir soru sormuş. Pedro. Bağla. ...çok akıllıca. Diyor ki... ...hani siz cennette kötü huylar yoktur... ...dediniz ya. Hı hı. E gideceğimiz cennette... ademle ile Habba'nın kovulduğu cennet ya. Evet. Şeytanı uyup onlar kötü bir şey yapmadılar mı ki? Hı hı. Nasıl o zaman cennette... ...günah yok? Oba, o eskiyi anlatıyor. Atılmadılar mı bunlar? Onun diyor? için atıldılar zaten. O kötülük yüzünden atıldılar. Ya ondan sonra mı cennet muaf tutuldu... ...günahdan? Şimdi şeytan giremeyecek ki cennete. Şeytan zaten cehennemlik olarak... Huzurdan kovuldu. Orada şeytan da kovuldu, kovuldu zaten Kovuldu. Bir diyorsunuz. daha şeytan oralara uğrayamaz merak etmesin. <gülüyor> Kadir Demiral demiş ki yani öyle bir anlattınız ki şimdi <gülüyor> bir ölesim geldi. Ya yok öyle bir şey demedik ya. <gülüyor> ya tamam da hani öyle bir anlatıyorsunuz ya hocam o falan hani ama, hiç ama kötülük işte şehitler, yok. Ama ama şehitler şehitler oralar. Ha. Tekrar soracak. Oğlum ben seni şey edecek olsam dünyaya gönderecek olsam ne olmak istersin? Tekrar şehit olmak isterim diyecek. İşte Ersin Taş, İslam'dan sonra Müslüman olmayanlar cennete giremez diye biliyoruz. Hoca tersi söylüyor öyle bir şey yok. Bunu... Aynen ishalına. evet. Cennet bizim inhisarımızda değil ki Allah'ım. Mesela Allah enteresan böyle yorumlar geliyor. Hı hı. Bir tanesi de Kader Atali. Diyor ki yani şimdi cennette böyle her şey sınırsızsa bir dakika tweet yağdı orayı kaçırdım. Nimetler sınırsız. Ha. Sınırsızsa bolsa yani bunun ne bileyim sanki böyle bir değeri olmaz zevki olmazmış gibi mükafat ızdıraba dönmesi belli bir zaman sonra diyor. Yok. Hiçbir sıkıntı da yok orada. He? Şimdi bu dünyada sınırsızlığı ona anlattım da. Hasan Aydın da ona benzer bir şey Hı. yazmış. Evet. Şimdi bir erik çekirdeği dikiyor toprağa. O erik 15, 20, 30, 40 sene her sene binlerce meyve veriyor. O çekirdekten bir tek çekirdekten bir erik ağacının verdiği meyve yahut bir zeytin ağacının verdiği meyveyi bir zeytin çekirdeğinden yahut bir dut veya bir kayısı neyse yani bir limon portaka düşünebiliyor mu kaç bin ediyor? Kaç binlerce? Hmm. Evet. Ee, hocam hani böyle. Hayalet, hortlak, hortlamak filan gibi filmlerde vardır ya korku filmlerinde ifadeler. Bu İslam'da yeri var mı? Hayır öyle bir şey yok. Unutunuz diyorsunuz. Öyle bir şey yok. Ama hani sevdiklerinin yanına onları ziyarete arada bir bir ruhun gelmesi. Ruh hortlak olarak gelmiyor ki hortlaklar zaten gelmiyor. Azapta olan ruhlar zaten hapisteler. Onlar şey değil. Peki ruh diyelim o zaman. Evet ruh, ruh gelebilir. İzinli diyorum bak. İyi, salih bir ruhsa Hı. izinle. Mesela şehitler hep gel geliyorlar, dolaşıyorlar. Şehitler. Tabii, her savaşa katılıyorlar. Askerlerle beraber. Çok, çok misal var da burada şimdi anlatmaya yetmez. Yani zamanımız yetmez. Çok. Çanakkale'de gibi. Çanakkale'de, şimdi Başka yerlerde. E şey, Kıbrıs, Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta, Kıbrıs, yeni Kıbrıs, yaptık, Kıbrıs Onun Kıbrıs programını Yeniçeriler ve Bektaşilik yaptık da. Evet. Bektaşı yoldaşlığı. Onlar da işte 300 veli zatın kendileriyle birlikte savaştığını filan düşünürler bir şeyin içeriler. O e, ayette var zaten canım. Ne diyor? Ee, biz Size diyor 3000 süvariyle hüneyn'de diyor yardım gönderdik diyor. Meleklerden bir orduyla gönderdik diyor. Şehitlerin ruhları da melekler gibidir yani. Aynen. Hatta meleklerden de biraz üstü. Hmm. O bakımdan şey onlar beraber katılıyorlar. Ee, türbe ziyaretlerinden bahsetmiştik ya siz de dediniz tabi hani ne isteyeceksiniz Allah'tan isteyeceksiniz diye. Evet. Fakat burada izleyicimiz şunu söylemiş Mehmet Akif Arman. Türbe ziyaretlerinde ziyaret edilen Allah dostundan bizim için dua etmesini isteyebilir miyiz? Hayır, Hayır. biz ona dua edeceğiz. Hayır isteyemez. Ha, şöyle diyebiliriz Allah'ım bu senin sevgili kulun onun hürmetine... Onun hatırı için dualarımızı kabul eyle diyebiliriz. Ve peygamber efendimizin türbesinde de aynı şeyi söylüyoruz. Habibin Muhammed Mustafa aşkına diyoruz. Yahut da bir cahine bir yike diyoruz. Onun şerefine, onun şanına dua ediyor. Şimdi biz dilenci bizden şey ederken, sevdiklerinin başı için demiyor mu canım? Biz de Allah'tan isterken diyoruz ki ya Rabbi sevdiklerinin hürmetine, Peygamberlerin, velilerinin, Hı. şehitlerin, senin salih kurlarının, iyiler hürmetine dua Ayretle ediyoruz. ibadet var mı? Efendim hayır. Ha, yok. Yok. Burası bayram yeri ya. Hocam şimdi bu cümleniz yanlış anlaşılır ben şimdi size Hangisi? söyleyeyim. Hangi cümle? Hani ibadet var mı ahirette dedim. Evet. Yok canım ne ibadeti? Orası bayram yeri. Bayram yeri yani Hı. tatil günleri. Orada ders yok. Ha, ders yok. Zorunlu. Hiçbir şey yok. Tamam. Evet. Ha, eyyamin haliye diyor zaten. Fil eyyamin haliye. Haliye gün tatil günü demektir. Yani tatil neşesi içinde cennette <gülüyor> yaşayacaklar. Bu benim sözlerim değil hep Kur'an'ın sözleridir yani. Kur'an ayetlerini sözler. Ne tatil günü ibadet yok mu mesela beş vakit namazlığı kılan bayramda yok, da? Yok orada yok işte ibadet burada ne yapacaksak burada yapacağız. Peki cehennemlikler orada hani azap çekerken ya da temizlenmeye ha, çalışırken onların ibadeti var mı? Cehennemliklere orada azap dolayısıyla onların karşılıkları verilir. Yapmadıkları orada yaptırılacak. Hmm. Mesela şeyde de tefsirlerde de var. Diyor ki bu dünyada Allah hakkından vazgeçmez mi? Bu dünyada namaz kılmayanlar cehennemde kılacaklar. Ödeyecekler yani. Ha, namaz kılmayan illaki bir cehennemi görecek. Hayır hayır orada yani ne hangi şeyi eksik bıraktıysa cehennemde onları ibadetleri. Ha Ama cennetlik olduysa orada ibadetini o yapmak zorunda. Zaten. E, zaten onları yaptığı için cennetlik oluyor. Hayır canım ama şimdi Allah'a inanıyorsa dediniz ya, ya siz. Allah'a inanıyordur ama namazını kılmıyordur. O, o Allah'ın affına bağlı. Ona bizim ha, alır. İsterse alır isterse alır. İsterse affeder isterse etmez. Peki kelime-i getirilir. Evet. Ama tabii öyle bir şansın varsa ya da böyle bir şey içinden geliyorsa. Insanın... İşte o yanında ölür ölüm anında ölmeden önce Hı. yanındaki ziyaretçiler yakınındakiler kelime-i şehadet getirirlerse o da onunla beraber tekrar eder ki bu bir telkindir. Yani biz söylüyoruz sen de söyle unutma ama dil ucuyla söylenen dil ucuyla kalır. Hmm. kalbiyle söylenmesi lazım. İnanarak söylenmesi lazım. O sözlerin işte şey diyor, Hazreti Mevla şey diyor yine Muhiddin Arabi diyor ki bir kul Allah'ı dil ucuyla zikrederse Allah dilinin ucundadır diyor. Ama bütün kalbiyle söylerse Allah kalbiyle beraberdir. Bütün ruhuyla Allah'ı zikrederse Allah da onu bütün ruhuyla kucaklar diyor. Sen ne kadar Allah dersen o da o kadarına ...sahip çıkıyor. O bakımdan. Hı hı, peki. Kabirde mezhep... ...sorulacak mı? Fatih Kasımoğlu ...sormuş. Hayır sormam. Sormuş. Dedim ya sorulmayacak diye. Dört tane soru var... ...dedim. Orada mezhep yok. Hı hı. Peki... E, ...bebekler... ...ve aklı bali olmayanlar... ...öldüğünde ahirette hangi kılıkta... ...ortaya çıkacak tam bilgisi mi? Mesela bebek... ...öldüyse de orada hani bir 18 yaş... ...33 yaş dedik ya. Hayır. Öyle o yaşına... ...çıkacak hayır, mı? Hayır hayır. Evet. Lülmensûra diyor Kur'an'ı Kerim. O çocuklar etrafa açılmış inci daneleri gibi diyor. Etrafta cıvıl cıvıl oynayacaklar. Hı -hı. Onlar cennetin neşesi, cennetin kuşları gibi. Evet. Güzellikleri. Bu cennetin cehennemin sonu var mı peki hocam? Var yani tabii. sonsuza kadar mı var Hayır, olacak? Hayır, var cennet. var. İkisinin de sonu var. Öyle şey yok. Sonsuz olan Allah'tır. Nereden biliyor? Yani nereden çıkartıyor sonunun olduğunu? Ee... Yani yine bir çıkarım varsayım mı? Bu yoksa bir külmüş, ayet bilgisi ya da hadis. şey şeyin halikun illa vache diyor. Bu bir Kur'an ayetidir. Her şey helak olacaktır. Allah'ın zatı hariç, Allah'ın zatından başka her şey helak olacaktır. İki tane ayet var. Birisi hmm. kullu men aleyha fan ve yabqa vachehu rabbike zülcelali vel ikram. Bu Rahman suresinde... Bu yeryüzünde ne kadar canlı varsa, küllü men aleyha bu yeryüzünde ne varsa hepsi fan, fani olacaktır. Ve yabgâ veçhu rabbike zülcelâli vel ikram. Celal ve ikram sahibi olan Allah'ın zatından başka bu dünyada ne varsa yeryüzünde hepsi helak olacaklar. Bu bir ayet. Ondan sonra da küllü şeyin hâlikun illâ veçâ. Her şey helak olacaktır. Ancak Allah'ın zatı hariç. Allah'ın zatından başka her şey helak oluyor. E şimdi cennet de cehennem de her şeyin içinde olduğuna göre, o onlar da helak olacak demektir. Ama tabii uzunca bir süre sonra ebediyet denilir Allah ebediyetten de ötedir. Allah ahirdir. Ne yani bizim? Ebedi kelimesi zamanın sonu, başlangıcı ve sonu gibi düşünülüyor. Evet. Peki hocam yani bu daha ziyade böyle e, nasıl söyleyeyim e, hani mahşere dair bir şey hani sonu bu hayatın sonu gibi değil mi? Kıyamete dair bir şey değil mi bunlar? Hangisi? Bu anlattıklarınız. Kıyametten sonra hesaptan kitaptan sonra. Yani tamam hani her şeyin bir sonu olduğu bilgisinden bahsettim. E, Mahşerin sonu kolay can, orda seri hesap dedik zaten hesaplar görülecek. Hmm. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme bir grupta arafta kalacak. Sonra da onlar yine cennete girecek. Üç bölük ayrılacaklar. Ondan sonra ve birbirleriyle konuşacaklar zaten. Ve ne de âcâbül cenneti âcâbât nare enkad ve jedna ma ba'dana rabuna hakan. Fehel ve ma rabbukum hakan. Cennet ehli, cehennem ehline nida edecek, seslenecek. Diyecekler ki ey cehennemdekiler, biz Rabbimizin bize vaat ettiğinin gerçek olduğunu, hak olduğunu gördük. Sir de size vaat olulanı, hak olduğunu gördünüz mü diye karşılıklı şey olacak. Konuşmalar olacak, haberleşmeler. Orçun Evren Taş, cennette kılık kıyafet... <gülüyor> ...yönetmeliği var mı diye sormuştun... Hani ...kılık kıyafet böyle bir... ...vardır tabii şey. öyle diyor zaten... Şimdi ...şehitler mahşer yerine gelirken... ...bile bırak cenneti daha önceden... ...kırmızı atlar üzerine... doğru atlar üzerine... ...kırmızı ipek kumaşlarla giyinmiş... ...böyle gelecekler... ...şehitler... Ce ...mahşer ehli diyecek ki... ...Allah'ım bunlar hangi peygamberler... ...ne muhteşem manzara bunlar böyle... ...suvari birlikleri halinde... Atlar kırmızı, elbiseler kırmızı, hoşumlar altından, gümüşten vesaire böyle. Hı. Çok muhteşem bir şekilde. Allah onlara diyecek ki bunlar benim yolumda cihad eden şehitlerdir. Otekiler beyaz atlar üzerinde gelecekler. Onlar da gazilerdir. Evet. Kılık kıyafet var hem de kılık kıyafetin en güzeli var. Ve libeesuhum Fiha harir diyor. Hımm. Kılı kıyafetin en güzeli var derken, evet, hani evet, bugünkü evet. gibi bir kıyafetten mi bahsediyoruz? E tabii eğer vücut varsa... Hani gömlektir, yani... cekettir ya da... Yok, ya yani tabii anladım. ben bunları şimdi bu soruları yani soruyorum şimdi ama bunlar böyle... zor sorular farkındayım hocam yani, da. Siz de kırmamak için... Kur'an diyorsa vardır. Hı. O cennet elinin kıyafetini illa ki böyle şey, e, pantolon, ceket falan şeklinde düşünme yani. O cennetin kendine göre... ...daha muhteşem kıyafetleri olacaktır. Bu dünya kıyafetlerinden... ...mutlaka daha güzeldir. Hiç onu şüphe etmez. Ramazan her gün öldükten sonra şeytan bizim musallat olabilir mi? Hayır. Ölüm anında olabilir. İmanımızı almaya kalkabilir. İşte o zaman da... ...Allah'ın koruma meleklerine... ...vazife düşüyor. Evet. Peki şeytan dediğimiz... Bir yani tek bir varlıktan mı bahsediyorsunuz? Hayır. Şeytanın emrinde ordular var. Ordular. Tabii. Kendi cinsinden. Cinlerin inanmayanları işte kafirleri şeytanın askerleridir aynı zamanda. Şey değil. Hmm. Şeytan tanrı çiftliğini bekleyen köpektir. Şeytan vazifelidir. Ne demek ki? Tanrı çiftliğini bekliyor. Yani Allah'a yakınlaşmak isteyen, Allah'ın rızasını kazanmak isteyen kullara havlar. onları uzak tutmaya çalışır. Onun için biz de sahibine sesleniyoruz, lauzu bilâhimine şeytanir racim diyoruz. Ey Allah'ım şu şeytana bir şeyde hoş de de. Sana gelmek istiyoruz, senin için hayırlar yapmak istiyoruz. Bu bize engel olmaya çalışıyor. Şu şeytana sen hoş de racim. Evet. Hazreti Mevla'na öyle diyor işte. Şeytan tanrı çiftliğini bekleyen köpektir. Hı. Yabancıyı oraya yaklaştırmaz diyor. Azrail ölüm evet. anında. Evet. Geliyor mu? Bizimle birlikte mi? Hı hı. Bu birincisi. ikinci sani. Azrail diye böyle tek bir yine... Melekten Azrail aleyhisselam meleklerin peygamberlerindendir, büyüklerindendir. Ölümle ilgili meleklerin başkomutanıdır. Her canlıyı bir başka melek öldürüyor. Ama Azrail Allah'tan aldığı emri kendi emrindeki meleklere şey ediyor, yaptırıyor. Ölüm melek, ölümle ilgili görevli meleklerin... ...başındaki görevli melektir. O bir, bir, dört büyük melek işte. Azrail, Cebrail, İsrafil, Mikail. O bakımdan bunlar melekler, o büyük melekler ordu komutanları gibi. Yani kara, hava, deniz ordu komutanları gibi. <gülüyor> Düşün. <evet. gülüyor> Rüya Akın demiş ki hı hı. E, siz hani duanın önemine vurgu yaptınız ya hı hı. az önce. Dua okurken tam telaffuz edemediğimizde ya da yanlış bir telaffuzda bulunduğumuzda hı hı. yanlış bir kelime ağzımızdan çıktığında tabii hani herkes Arapça hı hı. bilmiyor haliyle. Bu hı. günah mı ya da hakikaten bir yanlışa neden olur mu ya da o dua olarak çok kabul güzel, edilmez çok mi? Çok güzel bir soru bir misalde. Bizim bir Adem Hoca vardı Adem Erim dua yapardı Mevlüt günlerinde falan. Benim arkadaşım o. Ya dedi bazen heyecanlanıyoruz dedi, yalan yanlış şeyler söylüyoruz dedi, ağzımızdan yanlış laflar çıkıyor dedi. Bazen de dedi işte aşırı heyecan duyurla duygulanıyoruz falan dedi. Sen bu işe ne dersin dedi de, Sen bildiğini söyle korkma Allah yanlış anlamaz dedi. O bildiğini söylesin Allah yanlış anlamaz. O. Evet. siz e, şehitlerin makamını çok güzel anlattınız ya hani şehitlerin e, cennetteki yerlerinden hı hı. E, şehitlik de tabi merak edilmiş Bura Çetiner farklı ülkelerin ve inançların şehitleri de bizim şehitlerimizde aynı şekilde mi değerlendirilir diye soruyor hayır aynı şekilde değeri hiçbir şey aynı şekilde değildir her dinin kendine göre formatları kendine göre konseptleri vardır Hı. O bakımdan o şehitler bizim şehitlerimiz için geçerlidir. Bütün söylediklerim Müslümanlar ve Kur'an'a inanmış olanlar ve Müslüman şehitleri içindir. Ötekiler işine karışmıyorum. Onları Allah bilir nasıl yapacağını. Evet. Peki şimdi Kur'an'ı Kerim esnasında hani o dönemdeki e, şehit e, kavramıyla, o şehitlik mertebesiyle bugün bizim ee, Aynı hani mesela botani görevi esnasında hı hı. hayatını kaybeden şehitlerimiz diye haberlerimizle verdiğimiz evet. kişiler, bu şehitlik makamı da bir konuşulur, tartışılır ya. Evet. Onu nasıl anlamamız gerekiyor? Yani şehitlik dediğimiz insan neyi anlatıyor? Biz kötülüyetle olarak kendi menfaati için çalışırken ölmeyen bütün insanları. ...vatan için, bayrak için, Allah için... ...biz hüsnü niyetimizden dolayı... ...hepsine şehit muamelesi yapıyoruz. Hı hı. Biz zahire göre hükmediyoruz. Ama Allah... ...kimin gerçek şehit... ...kimin gerçek olmayan... ...yani sahte şehit olduğuna... ...kendisi karar verecektir. Onların içinde de Allah için ölenler vardır. Hı hı. Mesela bir asker geliyor... ...Peygamber Efendimiz'in şeyinde... ...zannediyorum... şey savaşında... Ee, müte Savaşı'nda... ...diyor ki ben şeye inanmıyorum ama... ...Müslüman değilim ama... ...şey olacağım diyor. Savaş etmeyi seviyor. Ben savaşçıyım diyor. Ganimet elde etmek için savaşak. Sizinle beraber savaşa ya katılmak. Onunla bir mi diyor yani diyor. değil mi? Evet. Yani profesyonel savaşçı bu adam. Hmm. Nerede savaş varsa gidip orada katılıp... ...taraflardan birine katılıp orada savaşıyor. Niyet önemli. Ha. Ondan sonra diyorlar ki ya Resulallah o adam öldü o da şehit mi diyorlar o hayır diyor. Peygamber Efendimiz. Hı. Yani imanlı olması lazım. Allah'a inanmış olması lazım. Allah için savaşmış olması lazım. Vatan için yani kendinden üst kendi de kendi şahsı vefatları çıkarlar için değil Hatta şöhret için dahi değil. Allah'a diyor ki ya Rabbi ben işte savaşta şehit düştüm. Niye sen beni şehit kaydetmiyorsun, beni şehit muamelesi yapmıyorsun? Cenab-ı Hak ona diyecek ki sen sana büyük kahraman desinler, büyük savaşçı desinler diye savaştın diyor. O da sana dünyadakiler tarafından söylendi, istediğin oldu, benden bir alacağın kalmadı diyor. Doğumdayan Kal kadınlar için ne söyleyebiliriz? Aynı şey, aynı şey. Onun niyeti önemlidir. İnnemel amalu bin niyat. Niyet esastır bütün ameller. Şimdi niyet esastır deniz ya aslında çok da bununla alakalı bir soru. Hı hı. Nezir Burak sormuş diyor ki kötü düşüncelerle ilgili olarak hani faaliyete eğer geçirmediyse insan hı hı. bu sadece düşünce olarak kaldıysa. Evet. Sonuçta hani bir niyetlenmiş belki yapmamış ama hani yapsam mı acaba filan diye kafadan bir geçiriyor. Hı hı. Bu da o zaman insanı günah sokar mı? Hayır onu Allah sormayın yapılmadıkça. Yani işte şimdi modern hukukta da aynı şey var. Niyetten dolayı suçlayamazsın. Fiilden dolayı suçlayacaksın. Allah onu şey etmiyor. Hı. Allah biliyor yalnız. Sizin diyor gönlünüzden geçen niyetlerinizi de bilirim. Ama sizin amellerinizden hesaba çekeceğim diyor. Yaptıklarınızdan hesaba çekeceğim. Peki hocam çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için anlattığınız Sağ için. Sağ olun teşekkür ederim. Profesör Emin Işık'la birlikteydik. Sizin sorularınıza daha ziyade bu gece izleyicilerimizin sorularına yer verdik. Evet. Aşkı Meşk etmek bu kitaptan ben daha ziyade Hı -hı. bu gece e, program öncesinde. Orada bu, pro, kitab... bu, bu meseleler pek yok yalnız. Hayır ama sonuçta e, yine ayrete dair de var hocam. Hiç yok değil. E, var tabii. Var ama... var. Niçin evet. öyle söylediniz? Ama tabii daha da fazlası var. Yine araştırıp e, görebilirler. Ebu evet. e, Yücel'le programı hazırlıyoruz. Alper Tolun yönetmenimiz Emrah Ertomuş da e, görsellerimizi hazırlıyor. Görsel yönetmenimiz. Görüşmek üzere. İyi geceler. İyi geceler.